Yeah Çıkkastı Kainat, bugün 21 Aralık Salı, yıl 2010, ay 12, gün 355, Kasım 44, 1432, Hicri Muharrem 15, 1426, Rumi Aralık 8, Dünya Kooperatifçilik Günü, güneşin oğlak burcuna girmesi, kış faslı, gün dönümü, erbainin başlangıcı, fırtına, günün malumatı, Güneş oğlak burcunda 21 Aralık 21 Ocak Kış faslının ve erbainin başlangıcı Bugün 21 Aralık Güneş oğlak yani keçi yavrusu burcuna girmiş olduğundan Kış faslı ve erbain başlamıştır Erbayin Erbain 40 gün demektir ve kış faslının başlangıcıdır Kış faslı 89 gün sürer ve Mart'ın 20'sinde sona erer Bu burcu oluşturan yıldız kümeleri oğlağa benzediğinden bu ad verilmiştir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 Çalışkan, medeni, neşeli ve güçlü bir tipsiniz. Edgar Allan Poe, Henry Miller, Albert Schweitzer, Feydeauve, Shirley Bassey, Oğlak Burcunda doğmuşlardır. Yemek listesi gün 355. Domates çorbası, etli yaprak dolması, zeytinyağlı prasa, elma kompostosu. Büyük saatli marif takvimi. The following tone is a reference tone recorded at our operating level. Follow the yellow brick road. He ended up in Blackpool, Black. I was taught the gift of love. Smiling so children, sure painted joy, sunshine bright, girl boy. But I tricks and candy sticks, peppermint cat for my door. Yellow brick, Blackpool, Black. Keep on walking and don't look back. Yeah, I walked along. And then came back, I followed the yellow brick road. Who often found I saw you down All the bound, all the bound. talk to give the love. yellow brick road took my load. Sunshine Girl, Sunshine Girl, come to my boat. One duty by my long oh, I can't ever go wrong. Plow gray rain yesterday. Never on my shoulders, there's time to play Yellow brick, black wall, black Keep on walking and don't look back Around the corner, the wind blew back Follow the yellow brick road It ended up at black, bold, black It's tall, but the gift love Swirling children, painted joy Sunshine bright, girl and boy Bag of tricks and candy sticks me kite for my toy Yellow brick, black wall back Keep on walking and don't look back yeah, I follow the yellow brick road I follow the yellow brick road I'm following yellow big road I'm following yellow big road now I'm following yellow big road I'm yellow big road Merkez Açık Radyo burası 94.9 Açık Radyo.com Oradan da yayın yapıyor ve Açık Gazete Açıldı ikinci Açık Gazetesi Haftanın Ömer Madra Abi Haligua ve Volkan Artunç'la Birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Yellow Brick Road Adlı 1967 Tarihinden gelen parçasıyla Captain Beefheart'ı bir kez daha Anarak başladık. Yellow Brick Road Şarkısı Captain Bre Beefheart diye bilinen önemli bir müzisyenin dün 69 yaşında hayata veda etmesi üzerine çaldığımız bir parça daha idi. Antiklopedia Britannica Beefheart'ın şarkılarını şöyle tarif etmiş. Modern, çağdaş medeniyete derin bir güvensizlik duygusu ekolojik dengeye bir özlem ve bütün yaban hayvanlarının insanlara, insanoğluna ve insan kızına açık ara üstün olması duygusu şarkılar böyle de Britannica tarifi yani kaybettiğimiz adamın aynı zamanda ressam olduğunu da söyleyelim... pek çok kişide etkilemiş biriydi dün anlık bugün anmaya da devam ettik o şekilde Evet en uzun gece Şebiyer'de bu gece değil mi? Hı -hı. Gün, kış gün dönümü. yarım Yarımkürede gene bugün. Ve aynı zamanda Namık Kemal'in doğum yıl dönümü 1840'da doğmuş. 1888'de ölmüş. Ve e, Yosef Stalin. Komünist Partisi Sovyetler Birliği Merkez Komitesi. ...genel sekreteri diye biliniyor. Başka özellikleri de var. Stalin'in de 1878'de doğum günüydü. 1953'te ölmüştü kendisi. Evet, bugünü böyle açtık. Kışın da, kış faslının da başlangıç noktası. Erbayin'in başlangıç. Ve Avrupa'da da soğuk ve karın... ...müthiş bir etkili olduğu... ...biliniyor, dondurucu soğuk uçak, tren ve karayolu ulaşımını felce uğrattı deniyor. Binlerce kişinin en büyük korkusu da Noel'de evlerinde olamayacakları Noel tatilinde böyle bir tehlike varmış. Frankfurt, Berlin ve Münih havaalanlarında binin üzerinde sefer iptal edildi. Brüksel'de pistler buz tuttu diye çarşamba gününe kadar uçak kalkışları durdurulmuş... Londra'da Britanya Hava Yolları bütün iç hat seferlerini durdururken Heathrow'da yüzlerce yolcu uluslararası seferlerin iptal edilmesi yüzünden. Bütün seferler Heathrow'da iptal edilmiş zaten. Yani evet. kalkan uçak yok. Eksi 26'ya kadar düştüğü söyleniyor hava sıcaklığının. Evet. Meteoroloji uzmanları Avrupa'nın 1910'dan bu yana en karlı ve soğuk iş, kışını yaşadığını da söylüyorlar diye. Bu arada Amerika'dan da bir haberimiz var kara kış. Evet, evet arkadaşlarımız programcı arkadaşlarımız da mahsur kalanlar var aralarında. Heathrow havaalanında son bir mesela Mahir'le son konuştuğumuzda dört buçuk saattir uçağın içinde bekliyordu. Ondan sonra telefon kesildi ama kendisi hala yok ortalarda. Öyle bir durum yani e Eurostar diye bilinen ya da Eurostar bazı seferlerini iptal etmiş ve son dakika iptallerinin olabileceğini belirtiliyor. İngiltere, Fransa ve Hollanda'daki futbol maçlarının çoğunun iptal edildiği. Bosna Hersek'te, Banyaluka'da kentte, e Banyaluka kentinde iki kişinin donarak öldüğü haberi var. Binlerce kişi geceyi terminallerde şurada burada geçirmek zorunda kalıyorlar. Ee, ve birisi iki e, mesaj bırakmış George Monbiyo'ya. Yumuşak bir sesle e, galler aksanlı, orta gallerden aksanlı bir ses. Siz bir yalancısınız Bay Monbiyo. Siz James Hansen ve bütün yol arkadaşlarınız yalan söylüyorlar. Oğlumun sizin savunduğunuz davalara verdiği parayı geri alacağım ondan. Sizden geri almasını sağlayacağım. Eksi 18 derece bütün borular donmuş durumda. Seni yalancı seni. Bu mu senin küresel ısınman demiş George Mambio'ya. E, George Monbiot da diyor ki cevabı beğenmeyeceksin diyor. Siz de beğenmeyeceksiniz muhtemelen diyor yeni yazdığı Yazı da Fakat maalesef öyle görünüyor diyor. E yapacak bir şey yok o zaman. Yani küresel ısınma yüzünden İngiltere ve bazı bölgeleri Avrupa'nın dondurucu soğukların etkisindeymiş. Yani John Mason diye bir iklim bilimci, iklim Climate Science Rapid Response Team diye bir, hava analizcisi ekiple beraber çalışıp elime geçirebildiğim bütün bilimsel literatürü de yalayıp yutmaya çalıştım diyor. Elim, elim ve çok acayip diyor yani NASA'nın bastığı haritalara bakarsanız görüyorsunuz. Başka yerler ısındığı zaman çeşitli teknik sebeplerden dolayı bazı öteki yerlerde de ciddi bir ...soğuma görülüyor diyor. Peki bunu iklim değişiklikleri neden... ...yani bunlar e, alçak ve yüksek basınç alanlarına sebep oluyorlar falan diye teknik Hı -hı. analizleri var. Peki neden iklim değişikliği, iklim bilimciler tarafından bu öngörülmemişti? Maalesef uyardılar bunu da söylediler ama biz atladık diyor. Biz şeyle e, e, atmosferdeki sirkülasyonun etkileri üzerinde... Durmadık ve tamamen Golf Stream kapanır mı kapanmaz mı diye oraya taktık kafayı, ondan oldu diyor. Yani şeyler çok daha yüksek ısınıyor çünkü. Yani İzlanda'daki alçak basınç alanı ile Azor adalarının üzerindeki yüksek basınç arasındaki fark basınç farkından dolayı çok büyük bir şey yaratıyormuş işte. Böyle etkiler yaratıyor diyor. Şimdi herkes bağıracak. Bu devam edecek mi diyor peki. Kalıp mı olacak? Henüz belli değil ama olabilir de diyor. Yani öncelikle bazı değişkenleri dikkate alırsak bunun şimdilik yakın ve orta vadede kalıcı olabileceği de söylenebilir ama tam belli değil. Şimdi sizi ...avaz avaz bağırırken ne bağırıyorsunuz diye bana ne neler söylüyorsun sen saçmalıyorsun diye bağırırken görüyorum diyor. Yani ısınmanın sebebi bu soğum ısın, bu soğumanın korkunç soğukların ısınmanın sonucu olduğunu mu söylüyorsun? Evet olabilir diyor maalesef. Görese ısınma her ay her bölgenin daha sıcak olduğunu göstermez. Bu ortalamalı dediğimiz şeylerde bunun içindir zaten diyor. Yani yerel olayları da bağlam içine oturtmak için çerçeve ediyor. Yani insan kaynaklı iklim değişikliği önce genel olarak bilimin inkarına şimdi de temel aritmetiğin inkarına da yol açtı. Artık bilimi reddettiğimiz gibi aritmetiği de ortadan kaldırıyoruz diyor. Yani Britanya'da kar yağıyorsa binlerce web sitesi, internet sitesi ve bir hayli de gazete bize söylüyorlar. Gezegen soğuyor olamaz. Isınıyor e, olamaz diyorlar. Ama işte NASA'nın son belgelerine bakıldığında kayıtlar başladığından beri 131 yıl önce ilk kayıtların tutulmasından bu yana Ocak-Kasım en yüksek olmuş. Yani belli ki artık 2000 10 yılı en sıca sıcak yıl olarak kayıtlara geçecek. Ya da egale edecek rekoru aynı olacak. Ve biliyorum son rakam şu. Kasım ayı daha yeni bitirdiğimiz Kasım ayının rakamları da açıklanmış. Kayıtlara geçmiş en sıcak Kasım ayıymış. Bütün dünyada görülmüş. Dolayısıyla boşver bütün bunları bana diyorlar. Bana yazanlar benimle konuşanlar diyor. Pencereden dışarı baksana. Ey Monbio diyorlar. Yani hiçbir bu verdiğim rakamların, bütün Kuzey Atlantik salınımının ya da Arktik bölgedeki dipol denen olayın hiçbir şey farklı önem taşımıyor. Sadece bakıyorlar bir metreden fazla kar var, soğuk var. Tamam o zaman yani bizi duygularımız yönete, yönetiyor. Analiz filan duygu ve düşüncelerimizin ötesinde, duygu ve hislerimizin ötesinde bir analiz istemiyoruz. Onun için de işte zaten demiş soğuk, ölümcül bir pençe atıyor. Hepimizi felce üretiyor diyorlar. diyor Zaten Met Office'te başkanı da Suzana Arlın'da şey demiş, e, profesör, pardon, Profesör Julia Slingo Met Office diye adlandırılan Britanya'nın meteoroloji kurumunun başındaki aynı şeyi söylemiş Britanya'da Birleşik Krallık'ta soğuk hissediliyor olabilir ama hala çok sıcak ve artan sıcaklıklarda olan bir dünyadayız diye konuşmuş Profesör Julia Slingo durum bu merkezde evet, merkezde Durum bu olabilir. <gülüyor> Yiyecek bir şey yok. Peki bu haçların artık suya atılması yerine e, kazana atılmasının bir dönemden sonra adet olmuş olması iklim değişikliğiyle mi ilgili? Bu aşırı soğuklar vesaireden mi oldu acaba? <gülüyor> Sen saatli hmm. da takıldın değil mi? Ne bileyim işte merasim varmış. Evvelce deniz kenarından atıyorlarmış. Daha sonra e, usul kaldırılmış yerine kiliselerde birer kazanın içine suyu, suya atmaya başlamışlar açı. Herhalde iklimden daha soğudu ve artık suya giremez hale geldi Rum gençleri. Ve bunun üzerine onlar da kazana atmaya başladı. Belki de Rum genci bulamıyorlardır artık. Onun da etkisi o da olabilir. O da olabilir. Ne bileyim öyle bir anlatmış ki tatlı tatlı. <gülüyor> Uyuya kalmış. Evet Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı <gülüyor> AGİT'te Beyaz Rusya'daki seçim hileri demiş. Bela Rusya'daki. Valla olabilir çünkü 9 kişi katıldı seçime şu an 7'si tutuklu. Ee, bana bir garip geldi. Birisi de hastanede zaten bilincini yitirdi dayaktan. Ha, ee, öyle en mi? En önemli aday evet. E, Agit heyetinin başkanı Gerd Arends de gittik gördük seçim bölgelerinde en az yarısında oy sayımlarının son derece kötü yapıldığını bildirmiş. Sence hı hı. bu kötü mü? Yani memurlar oy sayımlarını gizli bir yerde yapıyorlarmış. Tamam açık, kafaları karışmasın sayarken bir gelip bir şey Kaçtaydık şimdi gibi şeyler olsa daha mı iyi yani? Evet tabii açık oy gizli sayım. İlkesini uyguluyorlar herhalde bu Agit'e evet. bunu uygun bulmamış. Gizli oy açık sayım daha iyi olur Demiş ama belli de olmaz Tabii Aleksandr Lukaşenko Yeniden devlet başkanlığına seçildim Diyor ee, Biraz da çatışmalar Falan başlamış galiba ee, Yok Kokakta protestolar olduğuna dair haber var Var ama hepsi çatışma yok Çünkü polis çok sıkı Onların hepsini ya tutukluyor Ya dövüyor Anladım. Çıkar Aşırı güç ediyor. kullanmış Evet 7 milyon kayıtlı seçmen bulunuyormuş belar'usta 16 yıldır sadece iktidarda yolsuzluklar devam ediyor. İspanyol ekonomiste zor günler geçiriyormuş. Ha fil dişi sahibi var bir de onu da söyleyelim. Birleşmiş Milletler çekilmeyeceğim dedi. Sen hı hı. de çekileceksin. Diyor iki başkan var. Geçen hafta e, Ahmet İnsel'le de konuşmuştuk. Hatırlayacaksın. Hı hı gabgo ben gitmem diyor. Zaten bunun dışında böyle bir sürpriz durum bekliyor muyduk birdenbire? Aa evet tamam ne gerek var ki mevzuyu çözelim falan gibi. Yalnız galiba 40 kadar insan ölmeye başlamış Hı -hı. orada artık i̇şte geriliyor durum. Geriliyor. İspanyol ekonomisi de güç günler geçiriyormuş. OECD'nin dün raporu düzlüğe çıkması için harcama kesintileri devam etmesi gerekir demiş OECD. %20'ymiş işsizlik oranı. Tarihin en ciddi ekonomik durgunluğunu yaşıyor ve emeklilik yaşını 65'ten 67'ye yükseltmesini önermiş. Hmm. Bunu çözmek için çözer mi? E, çözer. Hmm. İyi o zaman. Geçiyoruz bunda. Amerika'da çeşme suyunda da kanserojen madde tespit edilmiş birçok şehirde. İzmir'de miydi o arsenik? Arsenik İzmir'deydi. Bu hexavalent krom. Nereden karışmış? Yani çok bilmediğimiz bir şey olduğu için bir yerde üretilip sanki buraya doğru sıçramış olması lazım. Erin ee, Brockovich de filminde Amerika de varmış. <gülüyor> yani hani Amerika ufak tefek sayılmaz. 31 ayrı kentte bir çevreci grup şey yapmış bunu. Ortaya çıkartmış. Nasıl karıştı? Yani detayı bilmiyorum öğreniriz ama ben şeyden de biraz şüpheleniyorum. Fracking denen yeni bir yöntem çıktı. Bütün maden, petrol, doğalgaz filan ararken korkunç tazikli su fışkırtıyorlar yanlamasına yanal olarak. Ve böyle kayaçlar parçalanıyor. Ve yeraltı sularına da bin bir türlü şey karışıyor. Ama o kadar olur ya. Önemli olan doğal kaynakların çıkarılması değil mi? E tabii. Başka ne olabilir ki? Evet. Üzüleceksin ama Irak'ta yeni hükümetin açıklanması gene ertelenmiş. Ya gördüm hakikaten e, çok ciddi sıkıntı oldu benim içinde. Kaçıncaya girdik? 10? 9. 9 mu da? Tamam. Galiba 9... Ama e, ne zamana ertelendiğini söylememiş. Yeni bir tarih vermemişler. E zaten <gülüyor> ne olacağını bilsek biz de söyleyeceğiz gibi bir durum var orada. Kimse bilmiyor. Bilmiyor evet. Tarihin en uzun. Yani rekor bu. Bir, bir seçim yapılıp da sonucun alınamaması konusunda. Ama iyi tarafı da var. Yani kötü tarafından bakıyorsun. Ee, Başbakan Nurel Maliki kabinenin bir kısmını açıkladı. Yani bu da Fena değil. Kısmi bir açıklama evet. öyle mi? Daha sonra yeni kabineyi parlamenton onayına sunmuş kabine için güven oylamasının bugün yapılabileceğine dair de dedikodular varmış. Yok. Bugün yapılmayacağını sonradan açıklamışlar. Öyle mi? Bende daha sonraki bir tamam. haber var. Anadolu ajansı. Boşuna heyecanlandırma be Peki yarısında var mı bir hikaye? <gülüyor> Yarısının açıklanması uygun parça. Bence üçte bir ile başlayıp devam etmesi daha iyiydi. Gönül isterdi ama işte neyse yavaş yavaş e, bugün kabinemize bir bakan daha katıldı. <gülüyor> Size İçişleri Bakanımızı tanıştırmak istiyorum diye ağır ağır aslında çok daha oryantı olmuş görevinin Oturak, farkında. Evet insanla. O, bu olabilir yani <gülüyor> denemek lazım. Evet İran bu arada 11 Sünni, Sünni Cundullah örgütü militanını idam etmiş asarak. Hmm. Ve durumu çözmüş herhalde. Duyduğum en güzel haberlerden biri de şeydi. Max Blumenthal'in harika bir incelemesi var. Büyük korku diye Amerika nereye gidiyor diye. Amerika'da son yapılan araştırmalardan birinde Amerika'nın çok çöküşe geçtiğini düşünenlerin oranı ne kadarmış biliyor musun? Yüzde 65 Amerikalılar biz batıyoruz diye düşünüyormuş. Yüzde 65 oranında. Decline durumu yani inişe hı hı. geçmiş durumu. Ve en büyük e, tehlikelerden biri de tehlikenin farkında mısınız diye bir şey başlamış. Şeriat geliyor diye. Ve komplo teorileri bütün Amerika'yı sarmış durumda. Tamamen İslam korkusu sarmış durumda. Fakat iyi bir haber. Bak, bunu, bunu seveceksin. Oklahoma'da, Amerika'da, e, Amerikan mahkemesi Şeriat hukuku uygulanamayacağını söylemiş, yasaklamış. Hmm. Oklavama'da şeriat hukuku uygulanamayacak diye. Peki sormuyor musun? Böyle bir talep var mıymış? Yok muymuş? Yokmuş. Nasıl? Yani, e niye konuşulmuş bu? Bu bayağı çünkü Türkiye'deki medyada da şeriat geliyor Amerika'ya falan. Yer tuttu epeyce. Hay, böyle bir şey yokmuş. Hiçbir şekilde e, Oklavama'da. Yeni bir şey, şeriat, şeriat kanunu, Amerikan mahkemelerinde şeriat kanunu uygulanamaz diye bir yasak çıkartmışlar, oylamışlar. Yalnız böyle bir talep yokmuş. Anladım ama eğer talep gelecek olursa en azından tartışmadan hızlı bir cevap verebilmek adına. Yani evet. Bir kaliteyi arttırmışlar. Ya Amerika'da bu sıralar... Kalite artıyor. E, müthiş artıyor. Mesela bu şey vardı ya, mezarlık yakınında da olmasına kızmışlar şeye. Kurtuba cemaati diye bir şey varmış. İşte hani New York'ta yakınla 11 Eylül'de vırulan yerin Ground Zero'nun yakınında İslam merkezi falan olmaz diyorlar. Kültür merkezi. Los Angeles'taki Simon Wiesenthal merkezinin hahamı Marvin Heer'de de şöyle demiş. Başka bir bayağı Yahudi gruplarından biri. Yani Kordoba, Kurtuba işte kuruluşunun bir mezarlık yakınında inşa edilmesinin bir Yahudi ya da Katolik mezarlığının neyse işte Hristiyan mezarlığının yanında olmasının uygun olmayacağını, duyarsız olduğunu söylemiş. Doğrudur. Haklı. Ama aynı grup bayağı da para alarak şeyde Mamila mezarlığının tam üstünde 1200 yıl geriye giden bir Müslüman mezarlığının tam üstüne bir şey insan haysiyet merkezi inşa ediyormuş. Buna ne diyorsun? Bir çifte standart var mı sence? İnsan haysiyet merkezi ne? Center for Human Dignity. eden bir şey hissi verdi bana oh, hoşgörü sana. müzesi o tamam Kudüs ben anladım tamam. Kudüs'te oluyor bu <gülüyor> ve en eski bir Müslüman mezarlığının tam üstüne inşa ediyormuş aynı itirazı yapan kuruluş yani e, tamam ee, yani Burada Müslümanlardan bir, siftesini... bir hoşgörü bekliyor demek oluyor bu evet, evet. tamam yani merkezde hoşgörü merkezi zaten siz mezarlığı koyun biz betonu koyuyoruz bir hikaye tamam Olur yani. Evet. Ve şeyde bir başka haham da ayrıca gene Amerika'dan bahsediyoruz. İtsak Şapira diye. O da Yahudi olmayanların öldürülmesinde kuralları açıklamış yeni. Bebek bebek katilliği de mümkündür demiş. Caizdir demiş. Ya sonuçta bir yandan bu şeye de benziyor. Hani... E... Cübbeli bilmem ne falan filan böyle çeşitli şeytani Müslüman evet. iman figürleri üretilip ardından Tanrı'm nereye gidiyor Şeriat demekten çok farklı değil böyle tekil çünkü tekil çatlak epeyce hahamdan bahsetmek de mümkün bir yandan. E bu şeymiş yani yerleşim merkezlerinin Hı -hı. en aşırı evet, olanı evet. haham. Shapiro duymamış mıydın bu adam ara Hı, ara çıkıp İtak Shapiro. Evet. İlginç şeyler söylüyor zaten. Peki bunu geçelim biz bence de Tabii. daha fazla. Bu karsinojen meselesini heksavelenti sonradan inceleyeceğiz. Washington Post'a çıkmış ayrıntılı bir şey. Bir de 135 kişi tutuklandı bu savaş karşıtı gösteri sırasında ve aralarında Pulitzer Öde ödüllü Chris Hedges, Daniel Elsberg Pentagon belgelerini açıklayan 27 yıllık CIA Analisti Ray McCubbin, FBI'yi açığa çıkaran, FBI'da çalışırken onun yaptıklarını ortaya döken Colin Rowley ve pek çok da Irak ve başka yerlerde savaşmış olan gazilerden oluşan 135 kişi tutuklandı. Fakat hiç haber olmadı biliyor musun şeyde, Washington Post'ta. Pek ilgilenmediler yani bu durumla. Ne yapalım? Olabilir. O da olabilir. Evet, Türkiye'nin gündemi ise en önemli şeylerden biri Kürt sorununa çözüm modelinin açıklanması haberi herhalde. Onu 8.30'dan sonra yapacağız. O tartışılıyor. Bir ilginç şey de bu özellik meselesinin yanı sıra DHKPC üstünde Ümraniye bombası diye bir haber var. Hem sabah, sabah, gazetesinde, sabah gazetesinde milliyette baya farklı o haber. Yani hangisi doğru veya hangisi gerçeğe yakın o belli değil ama milliyette böyle hani e, mahalle arası bir e, işte vandal grup yakalandı hissiyle verilmiş bir haber var. Daha çok bir odun sopa öne çıkarılmış. Sabah gazetesinde ise bir el bombası öne çıkarılmış ve e, o el bombasının seri numarasıyla Ergene konuna bağıntılı bir el bombasının seri numarasının aynı çıktı, aynı kafileden çıktıklarını anlatıyor. Doğruysa çok kötü tabii ama inşallah doğru değildir bu bağlantı. Bir böyle bir bağlantı da şey var. Poyrazköy'deki kazılarda 20 yıldır adı duyulmamış Delta Sheet adlı kağıt bombayla Bahriye üç ok suikastinde, ta 1999'daki suikastte kullanılan Kağıt bombayla 900 keskin nişancı mermisi bulunmuş. Poyrazköy'deki kazılarda tuhaf bir bağlantı var orada da. İnşallah yoktur bir böyle bir bağlantı da diyelim. Bir üçüncü haberde. Katekola Minerjik Taşikardi raporu almış. Ayakta tedavi edilebilir raporu mahkemeden gizlenen Ergenekon Hastanedeki tutuklu sanığı Mehmet Haberal. Yargının adli tıp muayene istemesi üzerine aniden ağırlaştı potansiyel ölüm riski var iddiasıyla kontrole gönderilmedi diyor Star gazetesinin haberi inşallah doğru değildir diye böyle bir hile bunu vermişler seçime kadar hasta diyor adli tıp hastalığı diyor Star seçime kadar hasta demiş yeni şafak böyle bir durumumuz var. Bir de Hürriyet'in özel 12. Ağır cezanın ajan polisleri diye bir haberi var. Kazanç sağlayan bir suç örgütü ajan polisler sokup içine polis çökertti diyor. Böyle de bir haber var. Açık gazete. Ladies and gentlemen, the president of the United States. Americans.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 such a drag. I'm proud of them Plasticity I'm proud of them No, a prune is not a vegetable. Cabbage is a vegetable. Makes no difference. You live, man. You dream about. You think only of. You are. Apples, apples, plastic, plastic purple prancing, every apple, every Frank Zappa. Plastic People adlı Plastik İnsanlar adlı e, efsanevi boyuta ulaşmış şarkılarından birini çaldık. Kill Ugly Radio Some More adını taşıyan halinden de çirkin radyoyu biraz daha öldür başlığını taşıyordu. Radyolarda pek yer bulamıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde neden bulamadığını da bu, bu şarkıyla bile anlamak mümkündü. Gayet orijinal, eleştirel ve çok önemli biri. Besteci, şarkı yazarı, gitarist, prodüktör ve film yönetmeni. Aynı zamanda da 30 yıllık kariyerinde rock, jazz, elektronik orkestra müziği ve müzik konkret diye adlandırılan türlerde, jenrelarda çalışmalar yaptı. Müzik videoları yaptı ve Önemli bir bu ahlak bekçilerine karşı da Al Gore'un karısı Tipper Gore'un da başını çektiği böyle temiz ahlaklı gençler yaratma kampanyasına da kuvvetle mücadele veren özgürlükçü ve insan hakları savunucusu bir yanı da vardı. Mothers of Invention diye bir grupla da ...Mothers ismi şey olmayınca... ...kabul edilmeyince, kabul görmeyince... ...sadece Mothers de sırf erkeklerden oluşan... ...bir topluluğa hmm. anneler, analar diye... ...isim koyunca itiraz etmişler. O da peki. O zaman... <gülüyor> ...Mothers of Invention... ...Buluşların Anası. Anaları diye bir ad koymuş. 60'dan fazla albümü de... ...o grupla beraber yapmıştı. İlk parçasını ...çaldığımız... Bifarla da yakın bir dostluğu ve işbirliği de olmuş olduğunda belirtelim. İkisine de günaydın diyelim. Frank Zappa, 1940'ta doğum, bugün doğmuştu yılın en uzun gecesinde ve 1993'te hayata veda etmişti. Son derece ilginç bir otobiyografisi de var. Evet, dönersek açık radyoda açık kastı. DTK, Türk sorununa çözüm modelini açıkladı Demokratik Toplum Kongresi. Ee, aslında açıklanan şeyin ne olduğundan öte bir şeylerin açıklanmış ve artık neyi konuşuyor olduğumuza dair iyi kötü bir çerçeveden bahsetmek mümkün. Çünkü BDP de DTK'nın açıkladığına benzer bir çerçevenin olabileceğini söyledi. Artık en azından talepler neler, ne isteniliyor ve nelerin konuşulacağına dair daha net bir çerçeveden bahsetmek mümkün. Aslında tam olarak şunu söylüyor. Demokratik Toplum Kongresi'nin çalıştayından çıkan karar. Artık Türk devleti eski politikayı sürdüremez hale geldiği için Kürt halkı da eski statüde yaşamak istememektedir. Demokratik özellik daha önce Türkiye'nin demokratikleşerek demokratik bir cumhuriyet... Cumhuriyet haline gelmesi de önerdiğimiz Çözüm projesinin somutlaşmış ifadesi Olmaktadır demişler ee, Ve Bundan kasıt aslında şu e, Tabandan Gelen e, aşağıdan örgütlü Bir yapı kurulmasını istiyorlar Türkiye çapında e, Bu aslında sadece Kürtlerin mi Yoksa e, Türkiye'nin her tarafında mı Hayırlı olur falan böyle bir tartışmayı da Belki daha sonra yürütmek mümkün olacak ama Büyük ihtimalle ilk şok dalgası ve Bununla ilgili başka türlü tartışmalar daha yoğun ana akım medyada yaşanacak gibi görünüyor. istedikleri şey şu, aşağıdan komünler şeklinde örgütlenecek, meclis biçiminde örgütlenecek. Üstte de toplum kongresinin olduğu bir temsil sistemi düşünülüyor. Komünden kasıt nedir? Aslında her köyde, her mezraada birer örgütlenme oluşması. Sovyetler... Re benzeyen bir sistemden bahsediyorlar. Buralardan e, seçilmiş olanların yukarıya doğru oradan da yukarıya doğru devam etmesi en nihayetinde e, Demokratik Toplum Kongresi de bulunması oradansa Türkiye parlamentosuna temsilci gönderilmesi. Hmm. Ee, yani şura diye de adlandırılıyordu Sovyet modelinde aynı zamanda İran devriminde de kullanılan hı. bir şura yöntemi bu. E, farklı kimliklerin farklı semboller kullanmasını istiyorlar e, ortak semboller ve farklı semboller ikili e, bir yöntemden bahsediliyor burada büyük ihtimalle burada Türkçe'ye çevirecek olursak e, bir bayrak değil iki bayrak diye tanımlanan e, aslında de çok da önemli olmayan kısmı e, ikinci boyutu e, Türkiye Cumhuriyeti sınırları iç içerisinde e, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması ancak demokratik özellik statüsüyle sağlanabilir diyorlar. Anayasanın da buna göre düzenlenmesi gerekir dedi. DTK. Bu da hukuki boyut oluyor. Evet yani aslında anayasada kurulacak yapıya göre şekillendirilmeli diyorlar. Bunun dışında askeri değil askeri tekel olarak ya da şiddet tekelinin elinde bulundurmaktan bahsetmediğini vurguluyor. Ama ardından da. Toplumun iç ve dış güvenlik ihtiyaçlarına göre demokratik organların denetimi altında oluşacak bir silahlı kuvvetten bahsediliyor. Öz savunma deniyor buna. Evet öz savunma güçleri. Resmi dil Türkçe ve Kürtçe iki dil olsun. Bölgedeki diğer dillerin de kullanımı yasal güvenceye kavuşturulsun. Diğer Arapça gibi kullanılan diller de korunsunlar diyor. Ee, asimilasyon, yabancılaşma, zorla göç, işsizlik, yoksulluğa karşı mücadele edilecek ee, demokratik bir temelde sürecek ee, kadınlar ve gençliğin öne çıkartılması bekleniliyor ee, tam olarak anlayamadığım şeylerden biri benim mesela nasıl olacağı e, ekonomik olarak bu işin nasıl sistematik olarak işleyeceği çünkü e, kadın istihdam falan gibi önemli laflar var ama bundan öte e, Kaynakların kullanım ve tüketim hakkının e, tamamıyla bölgeye ait olması ve bunun üzerinden kurgulanması düşünülüyor. E, işte yıkımlar, çölleştirme, bitki örtüsünü değiştirecek yapılar, barajlar gibi durumlara karşı çıkılacağı peşinen söylenmiş. E, devletsiz halklar, demokrasi özgürlük mücadelesi verenler, e, gruplar ve topluluklarla karşı danışma güven esasına göre yürütülür. Diasporadakilerin hakları da gözetilir. Diyaspordan kastedilen ne Türkiye dışına gitmek zorunda kalmış olan diğer durum, sadece Kürtlerden bahsediyorlar orasını bilmiyorum, bilmiyorum aslında mi? ama Türkiye dışında yaşayan Anadolu'lular diyebiliriz herhalde evet. böyle bir artık model ve out talep durumu oluşmuş halde. Yani artık bundan sonra en azından bunun üzerinden konuşulacağı veyahut bunun üzerinden bu böyle olur ama bu böyle olmaz. Bunun şöyle olması daha iyi olur gibi tartışmaların yaşanacağını düşünmek mümkün ya da e, bayrağımızı bölmek istiyorlar. Memleketi bölmek istiyorlar. Vurun bölücüye. Korosu e, çok daha kuvvetli bir sesle çıkabilir. E, ki aslında ilk gelen tepkiler benim görebildiğim kadarıyla gayet hararetli günlerin. ...bizi beklediğini söylemek için yeterli. Çeşitli sesler de vardı e, elimizde. E, hangi birinden başlamak doğru olur diye bakmak da lazım ama... E, ...herhalde öncelikle e, Selahattin Demirtaş'ın sözlerine bakmak lazım. BDP eş başkanı. E, tartışmalarla ilgili e, yorumlarını dinleyelim Demirtaş'ın. Bir meclisin başkanı olarak çıkıp efendim parmağını sallayarak... Herkese haddini bildiririz. Gereğini yaparız. Sonuçlarına katlanırlar. Efendim Genelkurmay Başkanlığı hemen acil olarak bildiri yayınlayacak. Bakanlar e, sert açıklamalar yapacak. Cumhuriyet Başsavcılığını kapatma için göreve çağıracaklar. Bu ortamda neyi nasıl tartışabiliriz? BDP'nin de, DTK'nin de bir bütün olarak Kürt halkının da gizli ajandasında da bölünme yoktur. Açık ajandasında da yoktur. Evet bu Emirteş'in. Aslında belki de Şahin'in sözlerine cevabı. cevabı niteliğinde Şahin ne demiş? Meclis Başkanı'ndan bahsediyoruz Mehmet Ali Şahin. Mehmet Ali Şahin'in de sesi var, kendisi söylesin. Türkiye'nin her türlü sorununun konuşulduğu, çözüleceği yer burasıdır. Başka bir kongre, başka bir meclisi tanımıyoruz. Bu sevda peşinde koşan arkadaşlarımız durumlarını lütfen değerlendirsinler sonuçlarına katlanmak zorunda kaldılar. Evet yani Şahin yine tehdit etti diye vermiş günlük gazetesi de bu açıklamayı Mehmet Ali Şahin'in Birleşmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının sonuçlarına katlanmak zorunda kalırlar. lafının. Ee, yani sonuçlarına katlanmaktan kasıt geçen haftaki konuşmaları da hatırlayacak olursak mecliste geçen Kürtçe konuşulması üzerine vesaire. ...parti kapatmadan falan bahsediyor anladığım kadarıyla. Tabi bu sonuçlarına katlanırlar. Ee, onlar ve biz diye bir şey varmıyı gerçekten düşündürtüyor. Çünkü e, böyle bir durumda... Yani ...BDP'yi kapatmaları durumunda Kürt sorunu çözülmeyecek olduğu gibi... E, ...bu soruna sadece katlanacak olanların... E, ...Türkiye Cumhuriyeti'nin e, Kürt e, olduğunu söyleyen vatandaşlar olacağını düşünmek... ...biraz komik geliyor bana. <gülüyor> bu sanırım hepimiz Mehmet Ali Şahin dahil etkileyecek bir süreç ama... Hakikaten Demirtaş'ın herhalde bence şahsen düşündüğüm şey gayet gayet doğru bir şey söylediği. Şu açıdan konu neyse ne tartışılmayacaksa o zaman neyi konuşacağız? Yani ya hükümet bir şeyler yapacak ve biz teşekkür ediyor olacağız ya da Kürtler çok sağ olsun var olsun hükümet falan filan diye olacaklar. Ya da bunun dışında zaten bir yöntem kalmıyor. Çünkü konuşulamayacağına göre öneri getirmek de kabul edilen bir yöntem olmadığına göre iş biraz zorlaşıyor. Aslında konuda bir diğer konuşan kişi de MIT müsteşarı Cevat Öneş olmuş. Ee, o da bir şeyler söylüyor. Onun eski, da kendi sesi eski var. Eski tabi Tabii tabii eski MIT müsteşarı, şu anki değil. Zaten herhalde şu anki konuşamaz, değil mi? Konuşamaz. Evet. Bakalım az demiş. Bayrak ve e, öz savunma gibi kavramlara takılmadan meseleyi demokratik sürece çekme ve demokratik süreç içinde silahların bir sustuğu bir ortamı yakalayarak e, demokratik tartışmalara e, nitelik kazandırma e, arayışı çerçevesinde bakmak faydalı olacaktır. Evet bu da MIT eski müsteşar yardımcısı Cevat Öneş'ti. Aslında bu tartışma meselesinin ne kadar önemli olduğuna da... Biraz dolaylı olarak da e, vurgu yaptığı söylenebilir. Gazeteci Oral çalışmalarda da aynen öyle demiş. Yani demokratik özelliği tartışa tartışa hazır hale getireceğiz. Kürtlerin talepleri iddia edildiği gibi bölücü değil. Tam tersine Avrupa Birliği standartlarına uygundur diyor. Yani istedikleri şey çünkü aslında gayet gayet evet e, işte sosyal şart dediğimiz şeyin gayet kapsamı içinde olan şeyler bunlar nasıl olur gerçekleşebilir mi ne şekilde gerçekleşirse toplumsal barıştan bahsedebiliriz Türkler ve Kürtler yan yana birlikte ne şekilde yaşayabilirler bu süreci ancak konuşarak çözebileceğimize dair oluşmuş bir 30 senelik deneyim var bunu hatırlıyor olmakta fayda var herhalde çünkü hakikaten genelkurmayın çıkıp muhtıralar vermeye başladı üstüne hükümetin de bazı muhtıralara gayet gayet sert tavır takınırken bazı muhtıraları adamlar haklı ya diye sessiz seyretinde görüyoruz. Evet, Bunu da aynen. fark etmek gerekiyor. Yani bu dille ilgili muhtıraya gık demedi hükümet. Baya genel kurmay siyasetin içinde kafasına göre iş yapıyor. Ee, ve hükümet de aynı fikirde olduğu için bu durumun prensip meselesi olduğunun farkında değil galiba. Ama hani e, bunun sonuçlarına Mehmet Ali Şahin herhalde söylediği en önemli şey katlanırlar değil. Sonuçlarına hep birlikte katlanırız. Evet. O yüzden... yani sadece bir kesimin katlanacağını söylemek e, bayağı üstü örtülü hatta üstü pek ince bir örtüyle örtülmüş, mecbursuzca örtülmeye çalışılmış bir tehdit olarak algılanması da çok normaldir yani. Ki e, bir miktar herhalde Kürtlerin e, artık zaten e, ciddi anlamda duygusal bir kopuş eşiği olduğu, bir e, kendilerini garip hissettiği falan filan bu memleketin içinde e, bilinen bir gerçek halinde. Nedir birleştirecek olan, nedir çözecek olan, nedir anlaşmak, nedir anlaşamamak? Bunlara bir daha bir daha herhalde bakıyor olmak lazım. Ee, yoksa daha sonra şöyle olacaktı ama olamadı, çok yakındaydı falan diye başka bir şeyler konuşuyor. Olma ihtimalimiz de yüksek. Evet. Ve çok önemli bir nokta bu. Yani bütün yapılan konuşmaların aslında bu tartışma çerçevesini bozmayacak biçimde yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum şahsen ben. Onun için de tehditlerin pek, senin de söylediğin gibi daha sonra hepimiz açısından, bütün toplum açısından, bütün kesimleriyle toplum açısından ciddi sonuçlar yaratabileceğini düşünmek gerekiyor herhalde. Yani eski MIT Müsteşarı Cevat Döneş'in söyledikleri önemli büyük ihtimalle konuşacağımız ilk şeyler ana akım medyada ve hükümet tarafından. Bayrak, öz savunma falan gibi şeyler olacak. Halbuki e, bunlar tartışılabilirler ama tartışacak muhatap olduğu sürece. Evet. Muhatabı kaybettiğimiz anda tartışacak pek bir şey kalmıyor geriye. Anahtar kelime bence de tartışmada. Mesut Diyen'le de günlük hastesinden bir şey var. Mesela diyor ki bu talep sadece Türklerden geliyor, Kürtlerden geliyor gibi görünse de durum tam olarak bu değil demiş Hı -hı. Mesut Yeğen. Ankara'dan akademisyen, Kürt olmayan yurttaşların da bu yerinde yönetim fikrine yakın durduğunu kabul etmemek için bir sebep yok diyor. Bu herkes açısından özgürleşme çünkü e, merkezi hükümet artık daha e, üst bir yasama organı haline geldi. Halbuki e, yönetimin daha yerelde olduğu, elin altında olduğu bir süreç oluşmuş oluyor böyle bir durumda mesela bir etkilerinden birisi de bu. Evet, yerinden Ondan bahsediyor herhalde. Yani. Evet, yani daha ayrıntısı da var ama gelecek durumda değiliz. Ertuğrul Kürkçü de demokratik özellik modelinin bir savaştan çıkış projesi olduğunu söylemiş. Barış'ın hangi zeminde gerçekleşebileceğine dair bir öneri olduğunu da söylemiş. Yani aslında şeyi hatırlamak belki bir miktar daha benim açımdan durumu anlamayı kolaylaştırıyor. E, Kürtçe konuşulursa memleketin bölüneceğinden Kürtlerin varlığı kabul edilirse memleketin bölüneceğine falan diye devam eden bin bir tane her an bölünen memleket durumundan geliyoruz. Evet, e, suç duyurusu da yapılmış bu arada. ile ilgili? <gülüyor> Genel konmayın, evet. Bu Bölünürüz. Biz tarafız ve taraf olmaya devam edeceğiz şeklindeki açıklamasına karşı. Hem bir e, imza Kampanyası başladı. İmza kampanyası başladı. Hızlı da ilerliyor. Ee, aslında önemli olan bir önceki e, suç duyurusunu da hatırlamak. Bir önceki suç duyurusunu savcılık görevsizlik karar verip askeri mahkemeye iletmişti. Kara delik şeklinde gitti. Ee, bunun da başına aynısı gelebilir ama bunun suç olduğunun kayda geçirilmesi gerektiğini anlamak gerekiyor. Çünkü her seferinde genelkurmay ağzını açıp bu konularda konuştuğunda suç. İşlemiş oluyor Evet. Yani, yasalara göre. Bilmem kaç aydan, 5 yıla kadar, 6 yıla kadar mı ne? Bir suç, evet. Bu suç da yapılmış. Ali Bayramoğlu ve arkadaşları yanılmıyorsam. E, neyse Hı -hı. bunu, bu özellik meselesini Ahmet İnsel de konuşmaya devam edeceğiz. Arada diğer şeyleri de, iki satır konuşma fırsatı bulalım istedim. Ee, Maraş'taki olaylarla ilgili epeyce bir tartışma var Bu bence dünün ilginç olaylarından e, haberlerinden biriydi MHP çok açıktan e, ökkeşen dillerin e, bu işleri yaptığını Ülkücülerin mülkücülerin bu işin içinde yer almadığını e, Bunların çakma ülkücü olduğunu kamera kayıtlarından da bunu tek tek e, bulup Ülkücü numarası yapanlarla ilgili soruşturma falan gibi böyle bir şeyler söylüyorlar Yani ne söylediklerinden öte benim için ana fikri konuştuklarının şuydu ee, Şendiller gayet gayet anladığım kadarıyla bölgede kuvvetli ve ayrıca e, yani MHP'nin e, içinde ve dışında da bazı hatırları, gönülleri olduğunu söylemek mümkün. E, bir Böyle bir şey vardı. E, Şendiller ne olmuştu derseniz Alevi Bektaş Federasyonu Maraş'ta, 32. yılında Maraş olaylarının ama ilk kez gerçekleştirmeye kalktı. ırkçı faşist bir grupta e, Alevileri 32. yılında tekrardan linç etmeye kalktı. Evet çok genç yaşta olduğu görülen büyük izci çoğunluğu erkek mi kadın pek görmüyorum. Bir topluluğun oldukça da o, orta alt kesime ait olduğu da söylenebilecek giysiler taşıyorlar. Yani biraz da böyle yoksulluğa yakın bir kesimin hı hı. ellerinde Türk bayrakları ve işaretleri Bozkurt yaptıkları bir durumdan bahsediyoruz. Biz o kadar garip ki e, böyle bir şeyin örgütlenebiliyor olması, olabiliyor olması, eğer polis olmasa gerçekten yüzlerce insanın Alevilere tekrardan Maraş'ın meydanında saldıracak olması e, bunları tepeden e, bir önceki katliamın temel e, sorumlu kişilerinden biri olan Şendiller'in baya balkonundan e, bütün bu olan biteni zevkle izliyor olması ardından da e, yine o garip açıklamalar ne var yumurta gibi bir şey bu da demokratik bir eylem demiş olması e, ardından MHP'nin çıkıp bizle alakası yok gazete ve televizyonlarda resimleri görüntülenen gençlerin ülke ocaklarına mensup olmadıkları bilgisini aldık bu mümkün değil vatandaşların da bozkurt işareti yapabilme özgürlükleri var bir hak ve özgürlükler demokrasi hikayesinden bahsediyoruz e, bozkurt işaretiyle vatandaşların gezme özgürlüğü e, Maraş'a gelen Alevi provokatörleri protesto özgürlüğü. Evet bu provokasyon e, havasının çok e, yani kelimesinin çok bu provokasyon kelimesi şen diller kullanıyor. Alevilerin Maraş'a gelip e, anma yapmaya kalkışıyor olması zaten provokasyon faşistlere göre. Evet, ama e, bu da Orwell'yen bir kelime oyunu e, çünkü tabii. provokasyon başka yerde çok net olarak aranabilir gibi geliyor insana bir diğer orvialyen de aslında dolma bahçede dayak yiyen öğrencilerle ilgili yaşanan başka hikaye oldu o da İçişleri bakanı beşir atalay gerçekten hani vay diye seyrettim futbol yorumcusu olmaya karar verdiğine dair iddialar falan filan da okudum izlemiş 40 ayrı görüntüden yerlerde tekmenlenen öğrencileri ve onların tekmelenmediklerine kanaat getirmiş. Öğrenciler polisleri kötü göstermek üzere kendilerini şakacıktan yere atmaktaymışlar. Ve vurduklarına dair polisin bütün o görüntülerde tek bir tane kare görmemiş. İnanmaz hakikaten. Bu da tuhaf. Evet yani hatta çocuğunu düşürmesine yol açanda bir şey. Bunlar zaten yani. yalan. Eee yani kimseye Her şey yalan için. deniyor. Tabii. Eee İki kelime iki cümle sadece İstanbul'da yapılan DHKPC operasyonda ele geçirilen iki el bombasından biri Ergenekon bombalarıyla aynı kafileden çıktı diyor. Bugünkü sabah gazetesi günün haberi manşet vermiş DHKPC üstünde Ümraniye bombası böylece bir bağlantı var istihbarat MIT'ten geldi adliyeye saldırı planı vardı diyor. Milliyet gazetesinde ve başka gazetelerde Haydar hücresi çökertildi şeklinde veriliyor. Bu bağlantıdan bahsedilmiyor. Bir de ötekinde söylediğim yo, yo söylediğimiz gibi bir de adli tıp hastalığı diye nitelendirilen bir başka Ergenekon'un hastanede tutuklu sanığı haber alın. Yargının adli tıp muayenesi Anlaşılmıyor olabilir. Ee, aniden ağırlaştı deniliyor. Haber al Ergenekon. Ee, tutuklularından biri ama bir türlü hapishaneye giremiyor çünkü kendisi ağır hasta. Ee, bu hastalığa dair şüpheler oluşup da adli tıpta e, te, bir de burada baksınlar denildiği zamansa tam adli tıba gideceği gün ağırlaşıp hiçbir yerinden kıpırdatılamaz hale geliyor. Ki hastalık dediğim olur yani. Bir yandan e, bir orvelyen daha vardı ki Artık hani emek sömürüsünün bu kadar pişkince ifade edilebildiğini çoktandır ben görmüyordum. Bakalım sen görmüş müsün? <gülüyor> ee, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız e, konuştu. E, Türkiye Enerji ve Su e, ve Gaz İşçileri Sendikası. Test için 9. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu kendisi. Ve şunları söyledi Yıldız. E, herhalde sendikaya işçili konuşma yapmak istedi. Bizler gelişmekte olan Türkiye olarak... Mutlaka yeri gelecek 16-18 saat çalışabileceğiz müjdeyi veriyor. Değişimi iyi idare edebilmek için bunu mutlaka yapmak lazım. Ben biliyorum ki benim işçim işini bitirmeden çıktığı direkten inmez. O direkte sorunu 8 saatte çözerse 8 saat, 18 saatte çözerse 18 saat çalışır. O yüzden biz uzlaşı içinde bütün emeklerimizi beraber ortaya koyarak Türkiye'yi geliştireceğiz. Ya biz bütün emekleri koyacağız da e ee, kime çalışıyoruz? Bütün karlar başka bir yere. Yok Türkiye'nin geliştirilmesi için. Ha, Türkiye'm söylemez. için? 16-18 saat çalışmakta yedir diyor. Bakan çıkıp bunları söylüyor. Suç olmasına rağmen. Evet. Böyle. <gülüyor> Bakana da bir suç duyurusunda bulunmak mülendir. Lazım olarak. lazım. Ha, evet. Çünkü yaptığı şey suç. Yani e, yasal çalışma koşulları ve sürelerini biliyordur o da. Radikal'in evet. haberinde de sağlıkta gece tarifesi diyor. Özel hastanelerde sigortalı hastalar için geceleri muayene ve tahlil ücretleri neredeyse üç katına kadar çıkıyormuş ama detayına girecek zaman maalesef yok. E çok para götürün hastaneye gece gidiyorsanız. Evet. Öyle düzenlere biliriz. Evet. Uyaralım tabi iyi giyini. evet. Açık kaste. Ahmet İncel ile Ufuk Turu. Günaydın amir. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Evet genel kurmay ya da suç durusunda bunun lanlar arasında da adın geçiyor ama onun üzerinde durmayalım şimdi. Herhalde bu. Evet onunla ilgili siz zaten dün de haberde haber yapmıştınız. Bu sabah da biraz değindiniz. Ee, sadece şu internet sayfasında e, bu suç duyurusunu desteklemek isteyen arkadaşlarımıza, kişilere, o dinleyicilerimize internet sayfasında imza e, e, vererek desteklemek, bu girişimi desteklemek imkanı açık. E, galiba bine yakın imza toplanmış e, dün öğle sabahtan açıldığından beri e, bu sayfada. Ben baktığımda 700 civarındaydı. Son baktığımda. Evet bu, bu sabah bin dediler. Mi? Evet ben dün bak. Bine yakın dediler tam sayı hatırlamıyorum. <gülüyor> dün yedi yüzde evet. Ee, Demokratik Toplum e, Kongresi bir çalıştay topladı. Demokratik Toplum Kongresi üyelerinden BDP'li e, bazı milletvekillerinden tabii ki bu çalıştaydı. Demokratik Toplum Kongresi. Eş başkanlarının da bulunduğu, BDP genel başkanının da bulunduğu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da katıldığı, hemen hemen bütün iki gün boyunca katıldığı bazı bazı toplantılarda işi olduğu için ayrılmıştı. Ve DTK dışından olan gazeteci, üniversite öğretim üyesi... Ee, ...aktivist e, veya sadece bu konuları e, yakından izleyen e, kişilerin e, bulunduğu sayısını hatırlamadığım kapalı bir toplantıydı bu çalıştay. E, basına kapalı bir toplantıydı ve tabi basına kapalı olmasının getirdiği tartışma rahatlığı çok e, önemliydi. Bunu ben e, hakikaten çok değerli, e, yararlı olduğunu düşünüyorum. Basına kapalı bir toplantıydı fakat bir DTK'nın içinde bu herhalde bir proje hazırlanmış, hazırlayan bir komite oluşturulmuş ve o komitenin hazırladığı taslak, bugün dünden beri şiddetle bazılarının öfkeyle tepki gösterdikleri taslak, ee, cumartesi akşamı e, dağıtıldı e, hatta taslağı dağıtırken çekinceler vardı ben buna şahit oldum şimdi burada böyle bir taslak hazırladık ama bu taslak şimdi dağıtırsak bize e, taslak ve metin empoze ediyorsunuz diye herkes düşünecek dağıtalım dağıtmayalım falan fakat e, ben dahil e, oradaki birçok kişi böyle bir çalışmanız varsa e, ortaya koyun tartışalım çünkü öbür türlü biraz havanda su dövmek gibi oluyor genel afaki laflar oluyor Böyle bir taslak dağıtıldı fakat gördüğüm kadarıyla o taslak sonradan basına da haklı nedenlerle de olabilir ben biraz erken dağıtıldığı kanaatindeyim çünkü çok erken çok ham yani hakikaten belki bir sene sonra böyle bir taslak metin o metin ilerletildiğinde bir sene sonra belki hiç ona benzemeyen şeyler çıkacaktır aynı kişiler tarafından yazıldığında. Evet bu tramda tartışmanın Özünün ifade ettiği şey de bu zaten Değil mi? Sürekli evet bir ama değişim. tabii bu şekilde e, Şimdi bizim gibi e, Kürt sorununa Empatiyle yaklaşan O, o, o sorunun e, Önde gelen e, Mücadelesini veren çevrelerin Çok kapalı bir dili var ona da geleceğim Biraz sonra e, O çok kapalı dili çözmeye Alışmış kişilere Sunduğunuz zaman bu taslağı siz e, zarfa değil mazrufa bakmayı daha iyi becerebilirsiniz ama bunu e, ona alışkın olmayan e, çevrelerin eline geçtiğinde oradaki üç tane cümle iki kelime sizi e, başka hiçbir şey göremez hale getirtir. Zarf her şeyin üstüne geçer. Evet, ki medyada böyle bir eğilim ağır bir şekilde başlamış durumda. Öyle tabi. Yani Ama 20 bölgeye mi ayrılacak? E, dil, o 20 bayrak, bölge falan savunma. şeyleri yok zaten bu metinde. Ona Diyorum. geleceğim abi. O ayrı bir proje. Yani burada iki proje var aslında. Hı -hı. Maalesef Demirtaş'ın e, o çalıştay kapanış konuşmasındaki konuşmasını e, bilmiyorum e, burada yaptı mı? Fakat ona şiddetli ihtiyaç. O o, o o onu aydınlatmaya şiddetli ihtiyaç var. Aslında iki proje var. Hmm. Biri DTK'nın projesi Şu çalıştay olarak çıkarttıkları taslak Bu sadece Kürdistan e, Olarak sınırlarını Bilmediğimiz, Kürtlerin Yoğun yaşadığı bölgeler e, Diyebileceğimiz e, Oluşacak bir bölgede Ki yönetim Öz yönetim e, Anlayışını ifade ediyor Bunun neye ifade ettiğini sonra Geleceğim ama bu Kürtlerin içinde bir Kürt siyasal hareketinin ben bu toplumu böyle yönetmek istiyorum demesi. Ve gerçekten de ben bu toplumu böyle yönetmek istiyorum demesi. Ondan da hiç kuşku yok. Örgüt diyor ki ben iktidarda olduğumda böyle yöneteceğim bu toplumu. Evet. Başka da bir şey değil bu deliği. Açıkça konuşmak lazım. Bir de DTP'nin yani kapatılan partinin ve arkasından BDP'nin 2-3 metinde geliştirdiği bir demokratik özellik e, projesi var. Bu proje ise bütün Türkiye'ye şamil bu proje. İşte o proyede Türkiye'nin 26 bölgeye bölün, e, 26 bölge oluşturulması, bu 26 bölgenin kendi e, yerinde yönetim ilkeleri çerçevesinde kendini yönetmesi. E, Merkezi yönetiminin üstlendiği hizmetlerin e, mümkün olduğu kadar bu bölgelere devredilmesi, bölge yönetimlerinin yani bölge meclislerinin olması gibi, Avrupa'da e, Avrupa e, Konseyinin e, 2008'de e, Avrupa Konseyi içinde yerel e, e, yerel ve bölgesel e, e, yönetimler Kongresinin e, kongresi öyle bir şeydir onun adı e, 2008'de o, o, oyladığı kabul ettiği bir taslak var şart Avrupa bölgesel demokrasi şartı Avrupa yerel yönetimler e, yerel e, yönetimler özellik şartından e, farklı e, bölgeyi e, hedefleyen bir e, 2008'de bir şart onaylandı imzayı açıldı çok ilerlediğini zannetmiyorum daha Türkiye'de de nitekim Biliyorsunuz kalkınma ajansları aracılığıyla e, Türkiye 3 seviyede bölgeye bölündü. Bölge oluşturuldu. Her Hı. ilin bir bölge olduğu bir, bir alt seviye var. 81 bölge, her il bir bölge. Asıl ama operasyonel olan bu e, komşu illerin birleştirilmesinden oluşan 26 bölge var şu anda. Bunların şu andaki yegane hukuki e, kurumsal varlığını ifade eden şey o her bölgenin kalkınma ajansı var biliyorsunuz. BDP'nin ve DTP'nin daha önce dedikleri de bundan farklı değildi Hukuki yapı olarak, idari yapı olarak 26 bölge oluşmasıydı 20 ile 26 diyorlardı Ve hatta hatırladığım kadarıyla şu anda tutuklu olan O zamanki DTK, Demokratik Toplum Kongresi Başkanı ismi aklıma gelmiyor Dicleli, Hatip Dicleli e, bunun bu 26 bölgeli Türkiye'deki projeye e, oturduğunu birkaç defa da, beyan da etmişti. BTP'liler diyorlar ki biz bir Türkiye projesini öneriyoruz. Türkiye'nin yerinden yönetim, öz yönetim, demokratik katılımın arttığı bir demokratik Türkiye projesi öneriyoruz. DTK içindeki bir e, DTK'ya hakim olan, çoğunluğu teşkil eden grup diyelim. Bunun adını Kürt Siyasal Hareketi olarak e, genellikle e, kod adlı olarak kullanılıyor. E, o ise diyor ki ben Kürdistan'ı bu şekilde yönetmek istiyorum. Bu demokratik özellik taslağı olarak e, çalıştayda sunulan, sonra basında tartışılan tam bu. Bunun Türkiye projesi değil bu. Bu bir hmm. Ben böyle yönetmek istiyorum projesi. Baktığınız zaman işte köy meclislerinden, köy komün meclislerinden halka halka yükselen bir temsili demokrasiyi reddeden, doğrudan demokrasiyi mutlaklaştıran, doğrudan demokrasiyi mutlaklaştırdığınız zaman da çok büyük sorunlar vardır biliyorsunuz. Kim o demokrasinin oy şeyidir, katılımcısıdır, isteyen mi katılır yoksa sadece oraya katılanlar mı katılır gibi sorunları doğrudan demokrasiyi mutlaklaştırdığınız zaman başka türlü görürsünüz. Temsili demokrasinin sorunlarından bambaşka hem avantajlarını, yararlarını görürsünüz hem başka sorunlarını görürsünüz. Küçücük bir grup bütün toplum adına karar vermeye başlar kendinden menkul bir meşruiyetle. Ee, tabii çok büyük koyu bir jargon var ee, bu metinde. Ee, birkaç kişi ifade etti, evet, çalıştayı da ben de ifade ettim. Abdullah Öcalan'ın e, İmralı görüşmelerinin e, tutanaklarından e, büyük ölçüde esinlenmiş. Hatta ben daha da fazlasını söylemekte imtina etmiyorum. Hemen hemen o tutanaktan kes yapıştır yöntemiyle yapılmış bir metin. Evet, onun e, projesi yani. Onun projesini bilmiyorum ama oradan esinlenmiş. Onun projesi olduğunu zannetmiyorum ama hmm. oradan, bütünüyle oradan esinlenmiş. Oradaki görüşlerin e, e, bir kağıda geçirilmiş, toplanmış hali ee, bu <gülüyor> ve e, tabi metni bilmiyorum okumaya fırsatınız oldu mu? E, i̇çinde çok sorunlu, çok sorunlu şeyler var. Kürt halkının dünya uygarlığının insanlığın kök hücresi olduğunu falan söyleyen laflar var bu metinde. Oo. Kürtlerin insanlığın kök hücresi olduğunu kök hücresi olarak tanımlanabilecek Kürtler gibi uygarlığın beşiğinde yaşayan, uygarlığın beşiğinde beş bin falan. Yani, yani bu güneş dil teorisi gibi bir karşı tarafını mı oluşturuyor aynı zamanda? Tabii simetri var arada. Simetri. Tabii. Yani insanlar eee ortasında büyüdükleri e, ortamın kültürünü taşırlar. Dolayısıyla çok da eleştirmek belki e, doğru değil ama ortasında büyüdükleri ortamın kültürünü taşırlar. E, bu toprakların ortasında e, siyasallaşmış Kürtlerin e, büyüdükleri e, temel referans aldıkları şeyler de esas olarak tabi bunlar. Neyse bu, ben şunu söylemek istiyorum. Bu metinle öbürkünü yani bir BDP'nin bir projesi var ve e, Selahattin Demirtaş bunu açıkça söyledi ama maalesef sonra e, o, toplantıda, sunuş toplantısında söyledi. Ama bunu e, basında yer aldığını, bunu basına söyleyip söylemediğini bilmiyorum, basında yer almadığını görüyorum. Bu iki projenin birbirine eklenmesi mümkün mü? Yani bir demokratik, e, özellikleşmiş, bölgeleşmiş bir demokratik Türkiye'de. Ee, bu e, DTK'nın DTK'nın içindeki bir grubun bunu da böyle belirtelim lütfen DTK'nın içindeki bir grubun önerdiği, çoğunluğu oluşturan bir grubun önerdiği e, Kürdistan e, yönetim projesi Türkiye'ye eklemlenir mi? Geri kalanına eklemlenir mi? Bu çok ciddi bir sorun başlı başına. Bu gerçekleşebilir mi? Bu proje mi? Bana pek gerçekleşebilir gibi gelmiyor. Bazı e, e, toplantı arasında konuştuğum e, bölgede yaşayan Kürtler böyle bu projenin e, ilk adımı gerçeklese biz ilk terk ederiz bölgeyi dediler. E, bir böyle sosyalist-komünist e, bir proje e, olduğunu söyleyenler oldu fakat ben on, o konuda da değilim. Bir e, aslında e, inanılmaz e, aşırı bir kavram fetişizmiyle yazılmış. E, bir e, çok ciddi bir e, gençlik hevesi e, kokusu taşıyan e, bir proje bu ama e, iş orada bir dar tartışma e, da kalsa tartışırız bu proje ilerler falan e, e, denebilir sorun şimdi MHP'lerin AKP'lerin CHP'lerin ee, İzmir'deki Türklerin, Edirne'deki Türklerin, Çerkeslerin, ne bileyim başka Türkiye toplumunun e, Kürtlerden farklı unsurlarının ve bizim gibi Kürtlerin sorunlarını yakından takip etmeye çalışan o dilin e, anahtarlarını çözen o zarfın içini e, zarfı bırakıp mazrufa bakmaya alışkanlığını edinmiş olan kesimlerin dışındakilere bu, bunu götürdüğünüz zaman onlar buna bir gençlik proje, gençlik hevesi projesi işte ilk hevesle yapılmış bir şey, bir e, kavram fetişizminin fazla olduğu, bütün bunları ayıklayalım da gerisine bakalım. E, sonuçta ne diyorlar? Biz ayrı devlet kurmak istemiyoruz diyorlar. Biz ayrılmak istemiyoruz diyorlar. Önemli olan bu beraberlik iradesi içinde bu tartışmayı sürdürmek istiyoruz. Bunun esas mesajı budur diye, diyerek bakmalarının mümkün olmadığı bir proje. O bakımdan e, bunun tartışmaya açılmasını ben hakikaten son derece tartışmaya... Kapalı toplantılarda olgunlaşması açısından tartışmaya açılmasına elbette e, karşı değilim. Tartışa tartışa taraflar olgunlaşırlar, e, ham fikirler e, yerlerine oturur. Ama bu haliyle Türkiye toplumunda bunu tartışmak demek, işte görüyoruz karşısında çıkan tepkileri. Bunu da orada... Ee, Birçok kişi e, e, ve küt e, e, sorununda yetkili konumda olan kişiler, seçilmiş kişiler, bunu birkaç kişi bunu da ifade etti. Yani buradaki çalıştaydaki kompozisyonla geri kalanı karıştırmayın. E, siz hep e, kendinizi dinlemeye alışmış bir kitleye konuşuyorsunuz. Dedi. Bu önemli bir şey tabii. Teskidi. Peki bütün bunun yanında e, yani sonuç olarak bu açıklandı ve artık ortada ve üstüne üstlükte e, iyi ya da kötü tartışılıyor. Bundan sonra peki ne olacak? Çünkü bunu geri almaları ya da neyse biz bunu daha olgunlaştıracağız. Şimdilik bunu hala almayın deme ihtimalleri çok düşük. Yani bunu tartışıyor olacağımıza göre bunu nasıl daha sağlıklı bir ortama doğru ya da yola doğru ittirmek mümkün olabilir? Onu hakikaten işin içinden çıkartamadım. Benim e, kanaatim bunun değil BDP'nin ve DTP'nin geliştirdiği Türkiye projesini tartışalım baştan. Hı hı. Kürtler kendi aylarında tartışsınlar e, Kürdistan'ı nasıl yönetmek istiyoruz. Ama Türkiye projesini Türkiye Türkiye projesini bir varsa bir var bunu Türkiye'lilerle tartışmak gerekir baştan. Hı hı. Zaten e, başka türlüsü de pek düşünlemeden. Evet yani. ama şu anda o kalktı o gölgede kalktı onun hiçbir e, hükmü yok seçimlerde bu tartışılacak. Evet yani e, Türkiye için genel bir yönetme projesini, projeksiyonunu Tür Türkiyelilerle tartışmadan e, ortaya koymak da çok manalı olmaz ama. ama ayrıca da manalı olmadığı gibi Türkiye yönetim e, yönet Türkiye'nin değişmesine bütün Türkiyeleri kapsayan bir Türkiye projesini öne çıkartan e, BDP'nin projesi artık gölgede kaldı. O tartışılmayacak, o unutulacak. Bu kaldı ortada ve herkes bunu konuşacak. Herkes bunu konuşacak, seçimlere bu, bu şekilde girilecek ve bu tabii ki e, kendini orada bazı kişilerin e, açığa çıkmış siyasal güç olarak tanımladıkları, diğerlerinin Kürt siyasal olarak tanımladıkları çevrenin e, seçimler öncesindeki bir e, hakimiyet projesi aynı zamanda. Hmm. Bugün Kurtuluş Taıyının taraftaki yazısında bence çok doğru tespitler var bu yönde. <gülüyor> yani özellikle federasyona ve ayrı devlete kadar uzanabilecek esneklikte tarif edilmiştir falan diyor. Tabii bunların hepsi tarif bu tartışılabilir ve niye olmasın? Ayrımcılığa kadar bütün konular serbestçe tartışılmalı. Bunun tabusu olmamalı. Tabusu olduğu zaman et insanlar karnından konuşurlar. Bunun ben bir eleştiri olduğu olarak dile getirilmesini e, taraftar tarafta dilim. Ama e, kurtuluştayız zin yarısında PKK'nın bölge üzerinde kurmak istediği egemenliğin siyasi formülüdür demiş. Bu e, buna katılıyorum. Yani peki bur buradan nereye doğru bir gidiş olabilir sence? Buradan bu e, hem AKP'nin hem CHP'nin tabii ki MHP'den hiç bahsetmiyorum. Çok daha fazla bu konuda e, tıpta bir e, Türkçesini bilmediğim Latinceden geldiği için tetanize olmak diye bir hal vardır. Böyle diliniz dişiniz kitlenir, evet. e, kitlenirsiniz. Bütün kaslarınız kitlenir. Bazen dişçilerde e, ağrı olduğu diş... E, şey sırasında, tedavisi sırasında bir sinire dokununca olurmuş bu böyle. Bazı insanlar kalsiyum eksikliğinden falan olurmuş. Bütün her şeyiniz kitlenir ve ağzınızı falan açamaz, açamazlar. Bir müddet sonra size işte bir kalsiyum iğnesi falan yapıp açılıyorlar. Şimdi bu metni gördüğünüz zaman bu metni önüne alan e, AKP, CHP, MHP'den hiç bahsetmiyorum. E, Türkiye toplumunun o e, batısında yer alanların çoğunluğu tam o dili dişi kitlenip ...kaskatı hale gelecektir. Bilmiyorum o durumdan... ...nasıl tartışılır. Evet yani bu... bu ...tartışma ortamından... ...tartışmasızlık ortamına bu, doğru... Ben bunu istiyorum. ben Kapalı toplantılarda falan olurum. Bunu bu ortaya proje olarak Türkiye tartışsın derseniz... ...bunu tartışsın derseniz... E, ...olacağını biliyorsunuz. Tartışma falan olmaz burada. Ha, diyeceksiniz ki biz böyle artık alıştık, ilk baştan böyle kas katı kesiliyorlar, ondan sonra zamanla e, yaşamın gereği o kaslar çözülüyor ve alıştıra alıştıra biz hepsini bunları yedireceğiz bu topluma diye düşünülüyorsa, e, nitekim de öyle olur diyorsa bu bir yöntem tabii ama bilmiyorum bu demokratik bir tepkinin, e, e, olgunluğun oluşmasını sağlayacak bir yöntem mi bilmiyorum. O bakımdan ben çok e, bir tarafıyla bunun açıkça konması, ortaya konması... ...hani Kürtler ne istiyor e, lafının karşılığını BDP, DTP projelerinde almaya başlamıştık. Bir yerinden yönetimci, e, bölgelerin olduğu, birçok bölgenin olduğu... ...bir Türk ve Kürt bölgesinde iki e, bölge değil, birçok bölgenin olduğu... Bir ...hatırlıyorsunuz bütün bunları... E, Dile getirmeye, bunların metinlerini oluşturmaya başlamışlardı. Birçok bölgenin olduğu ademi merkeziyetçi, yerinden yönetimci, katılımın, yerinden yönetimin özelliklerinden bir tanesi yurttaşların kendileriyle ilgili işlerde siyasi karar alma mekanizmalarına daha fazla katılma imkanını sağlamasıdır aynı zamanda. Bu siyasi katılımın arttığı bir modeldi. Bir projeydi ve bu hakikaten Türkiye toplumunun bütünü için tartışılır ve bence de önemli bir katkı sunacak bir projeydi. Şimdi o proje gölgede kaldı veya yanılmayı çok isterim hakikaten. Belki de bu ilk adımdan sonra öbürkünü ön plana çıkartıp onu tartışabiliriz. Ee, ama e, şu aşamada Bu bir e, Siyasal katı Siyasal irade beyanı Evet yani şimdi gördüm Senin ürünün üzerine Kurtuluş da şey yazmış yani Adına demokratik demekle bir yapı Ne demokratik olur ne de özgürlüğü simgeler demiş Hatta ben tersini düşünüyorum Bir kelimeyi ne kadar fazla kullanırsanız O kelimeyle sorunlu olduğunuzu düşünüyorum Metinde demokratik özellik e, lafının yanında, demokratik lafının yani bir cümlede üç defa e, geçtiğini görüyoruz. Bir, bir sorun olduğunu gösteriyor. E, tabii bir de bu bir jargon. Abdullah Öcalan'dan türeyen bir kapalı cemaat jargonu. O jargonu çözmek çok zor. O metni gördüğünüz zaman göreceksiniz cümleleriyle, kelimeleriyle, kavramlarıyla çok içine kapalı bir metin. Öyle içine kapalı bir metni Türkiye'de Okuduğunu anlama kapasitesinin düşük olduğu bir toplum biliyoruz aynı zamanda değil mi? Bu okuduğunu anlama kapasitesi diye bir şey var. Okuma, okur yazar olmaklık diye bir şey var. Bir de okuduğunu anlama kapasitesi diye bir şey var. Okuduğunu anlama kapasitesi ölçülüyor biliyorsunuz e, dünyada. Okuduğunu anlama kapasitesinin düşük olduğu bir toplum. Eğitimde ezbere dayalı olduğu için falan. E, e, böyle bir toplumda bunu getirdiğiniz zaman oradaki sadece dil, e, bayrak, e, gibi lafların dışında hiçbir şey diğerlerini anlayamaz zaten o öyle kapalı bir dil ki anlayamaz ee, sıradan bir gazeteci bile anlayamaz o, o, o orada yazılanları. Bir de tabii bu oksimoron dediğimiz şeyin aşırı kullanıldığı bir e, o kapalı jargonlarda kullanılır. O top çalıştay sırasında bir e, konuşmacı. Ee, işte ekolojik toplum falan gibi şeyler o arada bu da var. Çok önemli hmm. e, belirteyim Ömer Madrasen. <gülüyor> e, o tarafıyla ilgilenmeni tavsiye ederim. İlginç şeyler var tabii ekolojiyle ilgili. Ekolojik toplum, e, komünal ekolojik toplum önerileri falan var. E, köy merkezli. E, bu e, oradaki bir e, e, bir e, bir kişi konuşma sırasında benim gerçekten e, dedim, tam artık böyle bir şeydir herhalde oximoron e, demokratik e, ekolojik gerilladan bahsetti. Evet be, ben e, çözmeye şey, çalışıyorum şimdi şey demiyorum. Evet denemesi zor yani evet. e, askerlerin yeşillendirdiği bir ülkede olduğumuz için çok da garip değil. Evet. Evet. Peki burada. Bu ben herhalde... e, bu metinde öyle şeyler yok tabi demokratik ekoloji diye. ama orada birisinin bahsetti. Yani bu şeyden bahsediyorum. Bunu çok rahatlıkla ifade ediyor. Dünyanın en e, doğal kelimesi gibi bunu kullanabiliyor. Çünkü o kendi kapalı dünya içinde, o jargon içinde onun ne dediğini anla, anlıyorlar, anlaşılıyor. Ben de anlıyorum ne demek istediğini. Ama bunu e, dışarıya açtığınız zaman, bir e, Türkiye toplumunun konuştuğu dile çevirdiğiniz zaman. Bu ne diyor? De, dışında bir şey çıkmaz. Hatta bunu e, başka dillere çevirdiğiniz zaman herhalde çeviri hatası oldu falan diye düşünürler. E, o çok kapalılığın getirdiği e, bir e, dile yansıyan, e, zihniyet dünyasını yansıtan Sıkışmıyor bir be. kapanma var. E, beni en çok o üzdü ama herhalde bu kapanmanın kırılması açısından... Bu bunların ortaya dökülmesi samimiyetle eleştirmenin gerektiği kanaatindeyim. Yani taktik olarak yıpratmak için işte altta bırakmak için değil samimiyetle anlamaya çalışarak eleştirmek içindeki o mazruftaki e, olabilecek e, gelişmeye açık olumlu yönleri öne çıkartmak, Konusunda çaba göstermeliyiz diye düşünüyorum. Evet, esası bu olmalı herhalde, yoksa zorla, zorlanacağız sanmıştır. Evet. Peki çok teşekkürler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Evet şimdi bir ara vereceğiz. Saat e, 9.35. Birazdan da konuklarımız olacak. Abdurrahman Atalay ve Umur Coşkun'la birlikte Beyce Boran 100 yaşında. Beyce Boran 100 yaşında çalışma grubunu temsilen iki dostumuz gelecek ve Beyce Boran'ın Türkiye sosyalizm tarihinde önemli rolü olmuş. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanlığı'nı da e, yürütmüş. Çok büyük bir barış mücadelesini de yürütmüş olan Beyce Boran'ın yüz yaşında anılmasıyla ilgili konuşacağız biraz. Açık Gazete Evet Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazete şimdi ve burada saat 9.40 ve biraz önce de sözünü etmeye çalıştığım gibi konuklarımız var. Abdurrahman Atalay ve Umur Coşkun'la Beyce Boran. Yüz yaşında onu konuşacağız biraz. Tam da uygun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu savaş, bitmeyen savaş ortamında belki de en önemli ortaya çıkış sebeplerinden biri olarak dünyada e, tanıdığımız bu Kore Savaşı'na karşı çıkışa, e, çıkanların da en başında gelenlerden biri olması açısından önemli diyen yani Türk Barışseverler Cemiyeti'nin adı imzasıyla Aziz Türk halkına diye başlayan ve Adnan Menderes hükümeti Kore'de harp etsin diye 4500 Türk çocuğunu General MacArthur'un emrine veriyor diye bayağı da Doğru. net bir üslupla ortaya çıkan kaleme alan evet. herhalde kendisi değil mi? Adnan Cemgil ve Ece Boran evet, evet birlikteler. Evet. Evet buyurun top. Yani Söz sizi de ben bilineceğim. ben e, siz biraz önce Ahmet İnsel ile konuşurken biz de dışarıdan e, dinliyorduk. Çok önemli bir e, politik konuyu konuşuyordunuz. E, açık radyo e, dinleyicileri bu kadar siyaseti kaldırırım bilmem ama yani çünkü Beyce Baran çok önemli bir siyasetçi olarak tabii tanınıyor, biliniyor, öyle hatırlanıyor. Ama biz bu Beyce Boran 100 yaşında çalışmaları sırasında bir kere daha gördük ve hatırladık ki Beyce Boran aynı zamanda çok önemli bir entelektüel, yalnızca çok önemli bir sosyolog ve siyasetçi değil. Aynı zamanda çok önemli bir entelektüel. Bütün yaşamı boyunca bu vasıfları görünüyor. Ancak tabii son yılların özellikle işte sertleşen böyle barış, demokrasi, sosyalizm mücadelesi içinde ee, tabii siyasetçi yanı bu daha çok ön plana çıkıyor ve öyle hatırlanıyor. Ee, bunun için işte bu çalışma grubu Nihat Sargı'nın yakın zaman önce kaybettiğimiz Nihat Sargı'nın e, başlattığı bir çalışma olarak Beyci bütün konuşmalarını, yazılarını evet yapılan söyleşileri topladığı üç ciltlik bir şey olarak bunun... Ee, özellikle e, araştırmacılar için ve gelecek nesiller için önemli bir kaynak oluşturduğunu e, düşünüyoruz. Derli toplu bunların bir hale gelmesi. Çünkü gerçekten Beyeci Bora'nın 1930'ların sonlarından başlayarak işte e, vefatına kadar 1987'deki vefatına kadar yazdıkları, konuştukları belli bir e, şey e, çizgi içinde izlenebiliyor buradan. Bu önemli. Bu kapsamda bir broşürde, bir daha kitap çıktı, çıktı selam olsun başlığıyla. Evet. Bu da daha yaygın biraz bizim bir arkadaşımızın deyimiyle. Ya benim kızım bu üç kitabı okumaz ama onu da Beyce Boran'ı anlamaya, bilmeye ihtiyacı Hı -hı. var. Yani onun için de bir şey yapalım Hı -hı. <gülüyor> dedi. Evet. Ve öyle bir yaygınlaştırdı. Abdurrahman da daha çok yapılan organizasyonlara benden daha çok katıldı çünkü çok değişik şehirlerde yurt içinde yurt dışında önemli bir kısmını üniversitelerin katkısıyla bütün sene yapıl yapı, özellikle yapıl şu sıralar kadar, yoğunlaştı May Mayıs ve Mayıs'a kadar sürecek çünkü Mayıs'ta başladı bir Mayıs'tır <Gülüyor> Bence Boran'ın doğum tarihi biliyorsunuz Yani böyle bir de S e, ilginç var. bir sembolik tarafı vardır evet. Mayıs'tan Mayıs'a devam edecek belki e, Abdurrahman da, da daha çok katıldığı için şeylere bu Türkiye'de ve dünyada çeşitli yerlerinde yapılan etkinlikler hakkında bilgi verebilir Tabii. Ee, okuduğunuz barış bildirisi bence de çok önemli orada iki şey söylüyor e, barışçılar bir e, meclisi devreden devre dışı bırakıyorsunuz evet. doğrayısıyla demokratik katılımı engelliyorsunuz bu tür kritik kararlarda ikincisi de bir ülkede zaten iç savaş var. Bütün dünyanın gücünü bir tarafın arkasına yığarak bu problemleri çözemezsiniz. Yani yapacaksak biz orada barışın inşasına bir katkıda bulunmamız gerekir diyor bildiri. Yani bu kadar basit bir şey. Biliyorsunuz bu dört yıl ceza aldılar bu bildiriden dolayı ve, ve çok ağır bir hemen toparlanma hemen toparlanma ve tabii, tabii yaşamlarında da çok e, önemli bir yeri oldu bu cezanın. Daha sonra e, kendisini andığımız Nihat Sargın Barışçıların toplanması üzerine o da bu bildiriyi tekrar yayınladı Gençlik Dergisi'nde. O da yine dört yıl ceza aldı. Böyle bir silsile olarak devam etti. Evet, bu bu Barış... 1950'de çok cesurca kaleme alınmış bence de. tabi Çok Sen... net bir de McCarthy dönemi yani bütün iyice böyle hani soğuk savaşın en azgınlaştığı bir dönemde... Evet. Tam bir fedai hareketi yani. E, Sembolik... Fakat şey de ilginç pardon sözü kestim. Yani tamam. e, burada ben bu metni ilk defa böylesine dikkatle okuma fırsatı buldum sayenizde. E, şey de ilginç hükümetin başta gayet e, kararsız olduğu hatta karşı evet, evet. E, asker göndermeye karşı olduğu bir tereddütlü tabir olduğu. tereddütlü eh. olduğu çıkıyor. Mendes hükümeti kara askeri göndermeyi ilk önceleri doğru bulmuyor. Kendini buna mecbur saymıyordu evet. diyor. Sonradan da ama ağır acımasız bir şekilde bastırmasıyla tabii, da, tabii. da tamamen döndü. Politika zaten tabii. böyle bir şey oldu. Ve anlaşmanın oluyor. ilginç tarafı da şudur. 4500 kişilik bir birlikten söz edilir. Bu birlik her asker öldükçe tamamlanması garantisi verilmiştir. Yani sürekli 4.500 olarak tutulacaktır. Böyle de bir tuhaf bir anlaşma yani siz. Herhalde Amerikalıların top up derler ya. Böyle evet. Bittikçe doldur üstünü. Doğru, evet, hani aynen o, böyle. Yani. biçimde. Zaten Birleşmiş Milletler'den kararı da böyle bir e, şeyle çıkartıyorlar. Yalnızca hani bizim mecliste. Adnan Menderes Hükümeti Meclisi danışmadan çıkartıyor kararı. Ama Amerika'da e, şeyden Birleşmiş Milletler e, Genel Kurulu'ndan neredeyse danışmadan ve böyle emrivakiyle ve acayip tabii, baskılarla çıkartıyor o şey tabii, kararı. O da uluslararası en Skandal büyük skandallerden yani. biri. Evet. Uniting for Peace denilen kararları Sovyetlerin o, o zamanki şeyiyle boykot etmesinden yararlanarak... Yok olan oy, o aleyhte oy kullanmamış sayılır diye bir gayi yorum yapıyorlar. İnanılmaz bir yorumlar hukuku uydurup giriyorlar. Bu bildiriyi e, İstanbul'un değişik yerlerinde dağıt, dağıtılıyor. Beyce Boran da Galata Köprüsü'nde dağıtıyor. O akşam sembolik tarafı e, Nazım Hikmet, Melih Cevdet Anday Adnan Cemgil e, işte Nevzat Atku hep birlikte oluyorlar. Bir yemek yiyorlar. Böyle bir tarafı var. Öyle mi? Evet. Yani, herhalde evet. bir iki kada hiçmişlerdir. E, mutlaka. <gülüyor> Şarkı da söylemişlerdir. Güzel Beyze Baran'ın sesi de güzelmiş. Evet. Güzel bir eylem, güzel bir gece ve ertesi sabah tutuklanma ve dört yıl, üç yıl süren bir hapishane. O arada geçici bir tahliye, çocuğunu doğurması. Böyle evet. bir muhterem insan. Evet, Şimdi yüzüncü biz... yılla ilgili... Pardon bir şey de ekleyeyim Tabii. yani sonuçta bu barış öldürmez birleştirir savaş öldürür böler diye de bu metnin Türk Barış Saverler Cemiyeti'nin Kore Savaşı'na karşı çıkan metnin arkasına basmış olduğunuz bilançoda da dehşet engiz bir şey çıkıyor. Yani ölü artı kayıplar 896 kişi bir de 234 esiri de katarsak buna 1130 ...totalde... ...tam anlamıyla bir feda edilmiş... Evet, evet. ...insanlar... ...NATO'culuk için... Evet. ...Amerika ile işbirliği için... E, ...obloğa katılabilmek için... ...feda edilmiş gençlerimiz... ...şimdi bu 100. yıl... E, bir ...Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı... ...bünyesinde sürdürülüyor... ...bir biz... E, ...sol ve işçi hareketleri arşivi yapan... ...bu konuda yayıncılık yapan bir vakıfız... ...ama e, 100. yıldan önce de... ...Beyce Boran'a yoğun bir ilgi vardı... E, hakkında çok güzel kitaplar çıktı. E, araştırmalar. Gökhan Atılgan'ın kitabını burada anmak isterim. Hı hı. E, öğretim üyesi kuramcı, siyasetçi olarak Beyice Boran kitabı. E, ayrıca Emel Koç'un Beyice diye bir kitabı çıktı. E, Güzelliğe Bayındır'ın e, Akıntı'ya karşı Beyice Boran çıktı. Demem Demek istediğim şu ki Beyice Boran yalnızca bir vefa duygusuyla kendisini izleyen aynı siyasi gelenekten gelenler tarafından hatırlanmadı. Çok birkaç yıl öncesinden başka kanallardan gelen akademisyenler ve araştırmacılarda Beyce Boran'la kendilerine göre ilgi duydular. Mesela Gökhan Atılgan yön devrim araştırmasını yaparken yön devrim hareketi araştırmasını yaparken Beyce Boran'a rastlıyor. Ve orada e, sivil asker bürokratları e, durumuna ilişkin... Türk aydını içinde çok yaygın olan yön hareketine karşı esas itibariyle esaslı bir aydın duruşu görüyor Beyce Buran'da. Bunun, bunun böyle olmayacağını, bunun böyle doğru olmadığını, yani sosyalizmin demokrasinin geliştirilerek kalkın içinde kurumlarıyla geliştirilmesi gereken bir süreç olduğunu anlatan birisine rastlıyor ve Beyce Boran'a böyle yöneliyor. Ve onun sonucunda da bir evet, araştırma darbeci yapıyor. Darbeci bir anlayış. Darbeciliğe, yani, tepeden, evet, kolaycılığa, kestirme yolu. Kestirme yani, yollara karşı. Hani daha sonra bizim e, Gramsci'den alarak sözünü ettiğimiz bu hegemonya toplum içinde evet. ideolojik ve e, kurumsal hegemonyayı anlat, anlatan bir çizgi gördüğü için beycebor'ana Boran'a ilgi duyuyor. Böyle yani bu e, onun geleneğinden gelmeyen insanlar tarafından İki tane da. tane belgesel iki tane Film belgesel yapıldı bu arada evet. şeyden önce bizim evet. çalışmalarımızdan önce yani beycebor'un aan birisi son nefesine kadar e, akıntıya aıntıya karşı. karşı adlarıyla evet. İki tane belgesel film yapıldı. Evet. Böyle ilgi duyuluyordu. Sonra yani biz... bu çabalarla da birleştirdik biz 100. yıl faaliyetimizi. Üniversiteler sahip çıktı. İlk toplantımız zaten Dil tarihçi Coğrafya Fakültesinde oldu. İsece Beycab... çok güzel. İsece buran Dil Tarihe dönüyor diye. Evet, evet. Biliyorsunuz evet. Biliyorsun e, büyük bir şeyle e, propaganda sonucu bir saldırıyla e, o zamanki arkadaşlarla beraber. Neredeyse linç e, bir programı e, yapılıyordu onlara karşı ve öyle atıldılar üniversiteden yani öyle uzaklaştırıldılar ki bunlar dönemlerinin en değerli akademisyenler. Pertemnaydi, Muzaffer Şerif. Muzaffer Şerif. Evet. Evet. evet bu son derece, yani dünya Niyazi, çapında iiyacı belki dünya evet. çapında insanlar beyce boranında e, aralarında aynı şekilde olmak üzere bun bunlar böyle <gülüyor> bir saldırı ve linç girişimiyle üniversiteden atlıyorlar ve işte e, sen oradan tekrar devam et evet Beyce Boran dil tarihe döndü başlığıyla. Dön, dönüyor başlığı ee, yapıldı. Ama anlaşılan zaten e, Beyce Boran epey bir süre önce dönmüş dil tarihe. Yani orada sosyoloji bölümünde saha çalışmaları yapan insanlar kendilerini bir, bir geleneğe bağlıyorlar. Ve o geleneğin de deva, devam ettiricisi olarak görüyorlar. E, bu Antalya Üniversitesi, e, Eskişehir e, daha sonra da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde, üniversiteler bünyesinde toplantılar yapıldı. Bunları biz esas itibariyle destekledik. Yani bu toplantıların üniversiteler planladılar. Biz ise daha halka açık toplantılar yapıyoruz. İzmir'de iki toplantımız oldu. Zonguldak'ta yaptık. Düzce'de yaptık, Adapazarı'nda yaptık, Kocaeli'nde yaptık. Onlar nasıl oluyor? Anadolu'da yaptığınız toplantılarda katılım, ilgi ve... Çok memnuniyet verici. Sadece bir siyasi toplantı olarak düzenlenmiyor. Mutlaka Beyce Bora'nın sosyoloji çalışmalarını anlatan meslekten gelen Gökhan Atılgan, Neşe, Neşe Hanım ve Ali Ergur gibi... Destekten e, gelen sosyologlar konuşuyorlar ve Beyce Boran'ın sosyoloji çalışmalarını anlatıyorlar, İçeriden anlatıyorlar. E, Semih Gümüş arkadaşımız katılıyor, e, bildiğiniz gibi e, bir edebiyat eleştirmeni ve yazarı. O da e, Beyce Boran'ın edebiyat bir açık radyo programcısıdır Evet evet. <gülüyor> Mezab e, semin önünde üzerinde durdu. Beni çok şaşır tan dediği bir şey vardı. E, James Joyce'u e, tabii orijinal metinden İngilizce'den evet. okuyup onun üzerine işte 40'larda eleştiri yazıları yazıyor. Yani, yani bu çok e, tabii pek bilinmiyor evet, ama son derece önemli evet, bir yönü yani. Ben diyor bu, çarpıldım. Bu... Semih e, bunu okuyunca çarpıldım diyor. Yani bu düzeyde bir edebiyat eleştirisi hani bugün olsa bile şaşırırsınız bunun yetkinliğine diyor. Yani 40'larda böyle yapılmış falan ve bunu yapan Beyce varan ve böyle tek bir şey gibi değil yani bu tip şeyleri sürdürüyor buna benzer edebiyat tarihçilerine evet. bir de bunlar da ortam sorunu aynı zamanda örneğin o dil tarihte umurun sözü ettiği e, insanların yanı sıra mesela Saufet Korkut diye bir e, kişi var evet. ve bu İrlanda tiyatrosu üzerine ciddi eserler vermiş bir e, kişi ve çok geç şey erken vefat evet, ediyor evet. Çok e, sonradan da çok e, evet ya Kadir bilindi denemez ama yani sonradan adını çok duyduğumuz Evet ben Beyce Bora'nın yazısı, yazısı üzerine yazdığı yazı vesilesiyle tanıyorum. İşte o İrlanda tiyatrosu üzerine birinci dereceden yazı yazan tartıştıkları konuştukları böyle bir ortam yani bu ortamı dağıtıyor aslında üniversite şey e, hükümet diyelim. Ve, devlet yani. E, devlet esas itibariyle evet. devlet ve şöyle beyin göçünden şikayet edilir. E, el altından Cumhurbaşkanlığı Sekreteri e, yurt dışına çıkın diye çıkın sizi burada yaşat yaşatmayacaklar. Kim yaşatmayacaksa artık. Evet. Yani çıkın diye baskı yapılıyor ve yol, yol gösteriliyor. Yol gösteriliyor evet. Yani Kaçmaları veya çıkmaları yönünde yol Sen gösteriliyor. Sen bu yurt dışı demişken bir de yurt dışındaki toplantıları saysana. Tabii. Da, ee, e, e, e, e, Danimarka'da, da. İsviçre'de ve Avustralya'da yapıldı. Oralarda da yapıldı. Biz onlara teknik destek malzeme sağlıyoruz. Bu e, Anadolu'daki toplantılar böyle bir bilim Kişiliği e, sanat edebiyat üzerine yazıları ve siyasetle birlikte ele alınıyor. Esas itibariyle tabi burada siyaset konusunda bir haklı haksız e, tartışmasına hani Beyce buran haklıydı filan gibi bir tartışmaya katiyetle girilmiyor. Bu fik bizim fikri geleneğimiz bir bütün. Herkesin yaptığı bir katkı var buna. Mehmet Ali Aybar bunda değerli bir yer tutuyor Sadunar'ın yer tutuyor. Bunlar zaman zaman tartışıyorlar. Biz bu olayın Beyce Boran bu tartışmalarda neler söyledi bunları anlatmaya çalışıyoruz. Ve e, asla işte Beyce Boran bugün olsaydı şöyle derdi filan gibi bir e, şeyimiz olmuyor. Bir tutumumuz olmuyor. Biz bilgi belge sunuyoruz. Tabii ki güncelleşmesini isteriz. Destekliyoruz da. Ama esas itibariyle nesnel bir malzeme ve bir tablo sunulmaya çalışıyor. Çok yararlı oluyor. Antep'te olacak. Mersin'de olacak. Devam ediyor. Yani, yani Mayıs'a kadar devam edecek. Türkiye İşçi Partisi macerası da belki de Türkiye'nin e, hala özlemini çektiği çok önemli bir yani, e, na, nasıl söyleyeyim? Gerçek siyasi sol e, siyasi mücadelenin yapılabilmesinin mümkün olduğunu gösteren en der şeylerden biriydi ha, dihat. Evet, akla bütünleşme önemli. anlamında çok önemli. Yani o sadece aldığı yüzde üç oy ve o zamanki nisvi temsil sistemin sayesinde işte parlamentoya giren 15 beş milletvekili mi? değil ama bir hatla bir e, çok ciddi bir e, diyalog e, kurulması. Bu yolun açılması e, yani biz işte belki siyasete e, o dönemin e, sonlarında e, yani 12 Mart'tan biraz önce giren insanlarız. E, şey bilir yani çok itibarlı bir siyasi e, hareketli Türkiye İş Partisi hareketleri solculuk çok itibarlı e, Aynen onu söylemek istiyorum. Üstelik de yani birçok boyutunu da söylemek mümkün. E, o, yani Kürtlerin de içinde bulundu. Evet. İşte Tarık tabii, tabii. Öyle bir ittifak önemli. bir daha olmadı. Evet. yani. İşçiler, Kürtler, e, Aydınlar, Gençler birleşerek onların temsilcileri bir partide buluştular ve böyle bir ortaklıkta bir siyaset yaptılar. O talepleri taşıdılar. Bir e, önderlik vardı, kitlesellik vardı. Öyle bir ittifak, o ittifak bir daha tekrarlanmadı Türkiye'de. Evet, çok özlemi çekilen şey e, özür dilerim. Evet, ben Öz, de özlemi onu yani, e, ben mesela e, üye olmamakla beraber e, gönüllü olarak bayağı köylerde filan e, çalışmalar kankara yaptığımızı kankara. hatırlıyorum. Hayır, kendi e, mesela bulunduğum yerde Ayvalık'ta evet. gidip Ayvalık ve Eşraf'ı da tanıdığımız için filan Şahin Alpay'la beraber <gülüyor> yoğun faaliyet yapmıştık mesela. Ben hiçbir zaman üye olmadığım halde öylesine ve çok büyük de ilgi görüyorduk yani. Evet. E, gel anlat diyorlardı bizi tuful bulup ama önemli bir şeyi temsil etmekteydi Türkiye İşçi Partisi. Evet yani. yani bir de öyle bir karanlığın içinden öyle bir soğuk savaş döneminin baskı döneminin içinden çıkıp geldi ki bu gelişme. Ee, işte o zaman biliyorsunuz komünizme mücadele dernekleri vardı işte e, ondan sonra ülke ocaklarının o günkü muadilleri falan bunlar tabi e, her yerde yine saldırılardı e, dövmeye bündemle falan e, sonradan cinayetlere e, varan saldırılarını evet. yaparlardı ama mesela halk sahip çıkardı. yani orada bir iki kişi bir yerde bildiri dağıtırken böyle bir e, saldırı ve provokasyona karşı karşıya kaldığı zaman yöre halkından genellikle e, destek görürlerdi, linç girişimleri önlenirdi provokasyon önlenirdi falan yani biz bunların içinde büyüdük yani bizim ilk gençlik e, şeylerimiz e, bunların içinde büyüdük tabi burada bu insanların Beyce Bora'nın, Aybar'ın e, yine e, Nihat Sargın'ın ve e, o zamanki Sadun Are'nin Aren Aren bunların e, kalitesinin e, insani ve kültürel kalitesinin çok önemi var tabi yani ağırlıklarının çok önemi var Hani mecliste bile bunlara saldırıyorlar, dövüyorlar, öldürecekler neredeyse ama evet. ondan sonra da haklarını temsil ediyorlar. Evet. Bu kadarını da görmedik biz yani bu kadar değerlisini de görmedik. İşte o konuştuğu zaman hep dinlerdik. Şöyleydi böyleydi işte Süleyman Demirel de bunu söylüyor, başkası da söylüyor evet, yani Çetin Altan'ın uğradığı ağır saldırılar evet, Falan evet. ama yani Her yaptıkları konuşmanın Orada ses getirdiği evet. Herkesin hissettiği bir şeydi Yani meclis görüşmelerini Yayınlayacak bir televizyon filan yoktu ama O ağırlığı evet. Her yapılan konuşmada işte Cumhuriyet gazetesiydi esas olarak Onları yansıtan Akşam, mevzine, akşam. akşam vardı bir de evet. Evet. E, ve çok hissederdiniz yani orada bir takım temsilciler çatır çatır e, bu ezilen kesimin, yani altta kalan kesimin haklarını savunuyorlar ve çok e, zor şeyleri göze alarak yapıyorlar diye de bir şey hissederdiniz. E, zor şeyi göze almak zaten e, bu Boran gibi Nihat Sargın gibi insanların hep şeyi yani o, bu konuda o kadar e, şeyler ki yani netler e, şey bu zorluğu o kadar bilerek ve o kadar isteyerek. Hiç fanatik olmadıkları herhalde Kesinlikle fanatik olmadıkları yaptıkları e, insani entelektüel analizle tamamen bu zor şeyi göze almak üzerine bütün hayatlarını kuruyorlar. Yani bunun yani bu mücadeleyi birilerine yürütmesi lazım. Bir kişi bile kalsak her türlü baskıya doğrasak ve bu baskı çok vahşice de oluyor. Buna rağmen bunu yürütüyorlar. Yani bu insanların hayatını e, belirleyen şeylerden biri de bu zor şeyi göze almak. Evet. Onu Cem Eroğul bir toplantımızda konuştu. Ee, hocamız şöyle söyledi bir bilimci e, bir nesnel bir analiz yapıyorsunuz bir sonuç elde ediyorsunuz ve o sonuca göre davranıyorsunuz. Yani Beyce Buran böyle bir bilimci kuşağından. Önceden siyasetçi de genellikle bir e, verilmiş bir ön hüküm vardır. Ona göre davranır. Ar argümanları da ona uydurmaya çalışır. Halbuki bu insanlar bir analiz yapıyorlar. Oradan bir görev çıkartıyorlar. O görev neyse yüksünmeden onu yapıyorlar ve genellikle de kişisel yaşamlarında ağır bedelleri oluyor. Beyce Boran o tip döneminde yazılarda da var. Mesela Sosyalist Devrim, Milli Demokratik Devrim tartışmasının en yoğun olduğu dönemde o Sosyalist Devrim'i savunuyor. Fakat teorik olarak aslında çok uç bir görüş. Ama o dönemde parti konuşmaları halka açık konuşmalara bakın ısrarla şunu anlatıyor. Bir paket sigara az için anayasa alın, anayasayı okuyun. Demokratik haklarımızı öğrenelim. Bunların içini dolduralım. Bunları geliştirelim. Yani esas itibariyle demokratik haklarla sosyalist mücadele arasında kurulan bir ilişki hem Beyce Boran hem tip. yani Bu ikisi evet, birlikte bence, olduğu için bir etkinlik sağlıyor. Yoksa genel sosyalizm propagandasıyla nereye kadar evet Ben de e, özellikle üzerinde durmaya çalıştığım e, Türkiye'nin bugünkü e, tartışma ortamında da çok en çok e, üzerinde durulması gereken konulardan bir tane e, kanaatim özellikle sol Kendisini sol diye tanımlayan kesimin, e, hatta Marksist belki diye de tanımlayan kesimin e, demokrasiye olan vurgusunda bazı eksiklikler olması çok e, zaman zaman dikkatimi çekiyor. Ben, en azından benim görüşüm bu yönde. O açıdan bu Beyce Boran yüz e, yaşında görüyor. E, çalışmalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani gerek Mehmet Ali gerekse de işte Sadun evet. Nihat Sargı'nın bu demokratik özü vurgulayan yani solun aslında e, demokrasiden hiçbir şekilde kopmaz. En temel demokrasi ve özgürlük mücadelesinin ön planda tutulması gerektiği bana fevkalade önemli görünüyor. O açıdan çok bir, faydalı. Bir biz. küçük ekleme e, de yapayım. Bir, yine şeye e, referans vererek sizin e, bizden önce Ahmet İnsel ile yaptığınız e, işte e, Demokratik Toplum Kongresi'nin Demokratik Özellik konusuna falan değindiniz. Yani düşünün bu insanlar e, 1967'de işte Doğu mitinglerini e, ...yapıyorlar. Belice Boran da... ...benim yanlış aklımda kalmadıysa... ...üç tanesine Katıl e, evet. e, konuşmacı olarak katılıyor. Evet. Ve sonra bu... E, ...1970'te yapılan... ...Türkiye İş Partisi Dördüncü Büyük Kongresinde... ...işte ilk defa olarak Türkiye siyasetinde... ...Kürt halkı diye bir... E, ...bunun varlığının tanınması gerektiğini... ...işte bunun demokratik halklarının... ...verilmesi gerektiği falan veriliyor. Ve bütün bunlar... ...tabii. Yine... Hani ...demin hani zorlukları göze almak dedik ya... E, ...yani... Ee, bu insanlar siyasi tecrübeleriyle ve bilgileriyle biliyorlar ki bu lafı söyledikleri zaman parti kapatılacak belki işte kendileri yani, hapsedecek yani. binden ne olacak falan filan yani bu, bunlar çok net olmasına rağmen bu, bunun yolunu e, açıyorlar. Sene işte e, 1970'ler öncesi yani bundan 40 sene öncesinden bahsediyoruz. Türkiye'nin kaybettiği yıllara bunun için yapılan eziyetlere falan e, düşünürsek yani e, şey... Ve bugün geldiğimiz nokta hani bir, Vedat Türkan'ın bir lafı var. O zaman e, komünizm, sosyalizm falan kaçak mal gibiydi. Tezgah altından konuşulur <gülüyor> diye. Öyle bir lafı var. Vedat Türkan'ın hani Kürt lafı da öyle. Tabii aynen yani öyle, Kürt, aynen Kürt denmiyordu. Şimdi nereye geldik? Ama ne bedeller ödendi? Yani o, o zamanki Türkiye İŞ Partisi'nin... Bugünküne göre son derece masum ve harisane sayılabilecek bir şey karşılığında ne bedeller ödendi ve nereden başladı. Ondan sonra bunun gereğinin yapılmamasının... ...Türkiye toplumuna kaybettirdikleri insan e, düşünmeden edemiyor. Tabii aynı şey barış meselesi e, içinde tabii, apayrı. Elbet, yani elbet. 60 yıl önceki e, 60 durumdan yıl. hiçbir fark Doğru. görünmüyor. Yani işte Wikileaks belgelerinden de 90 adet incirlikteki İşte ondan incirlikteki sonra da barış görüyoruz. derneği yöneticileri bir, bir devre sonra tabii kaç sene hapiste yatlar daha sonra. Yalnız Kore, bundan 20 yıl sonraki barış derneği yöneticileri de yine evet, ayrıca yine kaç aynı sene hapiste yattılar yani. Sırf barış dendiği için yani... ...böyle bir şey olabilir mi yani? Evet. evet. Peki çok yani bu hakikaten... ...bence önemli bir... ...bellek de... ...kuvvetin, kudretin... ...hakimiyetine karşı... Ee, ...en kuvvetli ister, biri. Evet. ...referans olarak... E, ...en kolay ulaşabilecekleri... E, ...Beyce Boran... E, ...arada şey olmadan... ...Beyce Boran Ork sitesine girip... ...oradan hem... E, TÜSTAVA ulaşabilirler. Hem kitaplara nasıl ulaşabileceklerini görebilirler. Belki izleyiciler evet, için Beyce en Boran. kolay Beyce Boran. Ork, e, sitesine girmelerini e, önerebiliriz. Son olarak yani bu çalışma ve bu belgeler e, sözün ettiğiniz Marksizmin güncellenmesine, solun kendini yenilemesine bir katkısı olursa ki olacağına inanıyoruz. Bu da bizim için ayrı bir sevinç kaynağı olacak bu yenilenmeye ve güncellenmeye. Evet. Abdurrahman Atalay ve Umur Coşkun çok teşekkür ederiz. Kardeşim. Beyice Boran Biz teşekkür meşinde, ederiz. Zaman yaşında konuştuk. Evet. Şimdi de, e, bitiriyoruz programı bu şekilde. God Only Knows adlı parçayla da bitireceğiz. Carlos Lewis e, bizim e, Açık Radyo'nun vazgeçilmezlerinden e, sayılan The Beach Boys'un e, küçük kardeşi Carlos doğum günü. Onun çok bir, epey zaman önce de hayata veda etmişti. Ama onun doğum gününde solistliğini de kendisinin yaptığı çok bahtan da esinlenmiş olan bir rock parçası dinleyeceğiz. God Only Knows. Hepinize günaydın.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 So what good would living do me God only knows what I'd be without you